ikaste Kainat, bugün 25 Şubat Perşembe, yıl 2010, ay 2, gün 56, Kasım 110 1431 Hicri Rebü'yle 11, 1425 Rumi Şubat 12 Mevlid Kandili Günün Tarihi 111 yıl önce bugün 25 Şubat 1899'da dünyanın ilk haber ajansını kuran Reuter, Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü. Ajans 1851'de 159 yıl önce kurulmuştu. 14 yıl önce bugün 25 Şubat 1996'da iş adamı ve Türk Eğitim Vakfı kurucusu Vehbi Koç İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 56. Patatesli İzmir köftesi, zeytinyağlı kereviz, salata, kabak tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Memphis Slim'le açılışımızı yaptık Big Bertha. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeryüzünde ilk kez kullandığı atom bombasının Japonlar üzerine attığı bombanın sempatikleştirilmiş adıydı. Tabii Memphis Slim'in çaldığı Big Bertha. Çalıp söylediği Big Bertha parçasının onunla ilgisi olduğu söylenemez. Ama bizim de aklımıza geldi. Çok önemli bir Jump Blues denen türünde öncülerinden bir tanesi. Kendisi işte saksafonlar, davullar, piyano, bas hepsi bir arada. Memphis Slim Big Bertha'yı söyledi. Ölümü dün 1988'deydi Paris'te. Ölmüş 1915 doğumlu Tennessee'li, Memphis Tennessee doğumlu bir müzisyen asıl adı John Chatman. Evet, ona bir günaydın dedikten sonra gün haberlerine bakalım. Türkiye bu sefer dünyanın en önemli haberi galiba Türkiye'deki bu tutuklamalar Türkiye tarihinde ilk defa oluyor. Mahkemeye sevk edilen ikisi muvazzaf, beşi emekli, yedi subayın tutuklandığı haberi var. Balyoz planı iddiaları soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen yedi kişi tutuklandı. Kafes eylem planının başkanı olan da balyozdan tutuklandı. Balyoz soruşturmasında yani bu Ali Feyyaz ölçü bir koç müzesinde öğrencilere bombalı saldırı gibi kanlı eylemleri de içeren denizaltıda yapılması planlanan kanun eylem planları kafes planı adıyla geçiyordu. Orada adı başkan olarak kodlanan emekli kor amiral Ali Feyyaz Öğütçü'nün de aralarında bulunduğu beş askerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği haber var. Çetin Doğan, Özden Örnek ve İbrahim Fırtınan'ın ise bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor. Öte yandan da dün Star Gazetesi'nde bir haber vardı. Çetin Doğan'ın balyoz darbe planında imzası bulunan emekli orgeneral Çetin Doğan'ın da Meksika'ya bileti olduğu, Meksika bileti hazırdı diye bir haberi vardı ve tabii tereddüt de belirtmiştik biz de böyle bir ortamda Meksika'ya gidiyor, kaçıyor olabilir mi diye. Çetin Doğan'ın eşi Meksika'ya kızını ziyarete gideceklerini söylemiş. Yani Meksika'ya gitmek için hazırlık yaptıklarını doğrulamış. Damadımızın Meksika'da bir konferansı olacak bizi davet ettiler. Kızımız ve torunumuz için bir haftalık Meksika ziyareti yapacaktık diye açıklama yapmış. Bir yandan beklenen şeylerden biri de bugün son gün olduğu belirtiliyor Erzurum'daki. ErGenekon soruşturmasında ifadeye çağrılmış bulunan 3. Ordu Komutanı Or General Berk için yarın son gün savcılığa gitmezse polis soruyla götürülmesi gündeme gelecek. Böyle bir şey olacak mı olmayacak mı bilinmiyor ama son olarak balyoz göz altıları sonrası Genel Kurmay karargahındaki olağanüstü Or Generaller zirvesine katılmıştı. Olası bir tutuklama kararına karşı GATA'dan rapor almaya çalıştığı da öne sürüldü. Gülen Askeri Tıp Akademisi'nden. Orgeneral Berk'in ifadeye gidip gitmeyeceği hala bilinmiyor. Gitmezse polis zoruyla götürülecek deniyor ama bu da belli değil. Bu arada e, bu uzayan gözaltların niye olduğuna dair de Vatan'da manşet var. Onlar da bunu manşete çekmişler. Çek yatta 72 saat diye Üst düzey asker ve sivilleri sadece başsavcı sorgular diyen torpil genelgesi yüzünden örnek ve fırtına polise ifade vermiyor. Düz savcılar sorgulayamıyor. Amir odalarındaki çekyatta geceleyen paşalar 3 gündür ifade için bekliyor. Demiş vatan. Ee, böyle aslında bütün haberi yorumlayan küçük bir e, mini başlıkta yetmiş oluyor gibi geldi bana. Ee, yani sorgulanamadıkları için ve bir adet başsavcı olduğu için falan diye devam eden durum sebebiyle e, henüz daha tam olarak nereye doğru gidiyor iş beklerken işte bir da geriliyoruz. Evet ol, bugün bir de şey de yapılacak herhalde 7'si e, muazzaf 13 tutuklama ve devamı da gelip gelmeyeceği tartışılıyor. Tutuklanan emekli askerlerin de adlarını verelim. Emekli Kor General Feyyaz Öğütçü, Eski Kuzey Deniz Saha Komutanı, Emekli Kor General Metin Yavuz Yalçın, Emekli Tu General İzzet Ocak, Emekli Albay Emin Küçük Kılıç, Emekli Albay Suat Aytin ve Emekli Albay Kubilay Aktaş. Komutanların sorgusu ise biraz önce de söylendiği gibi bugüne kalmış durumda. Balioz soruşturmasında da soru hükümeti devirecek miydiniz şeklinde sorulmuş. Bir de Çankaya'da da balyozla ilgili bir toplantı yapılıyor. Üst, üst düzey bir toplantı. Bunlara zirve deniyor. Öteden beri adet olmuş. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecekler. Evet, böyle bir durum var. Bu zirve konusunda AK Partili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Salih Kapısuz da hangi toplantı menfi edecekse, menfi etki edecekse tarih önünde sorumlu olacak sözleriyle de değerlendirmiş. Ee, AKP bu orgeneraller e, ve amiraller zirvesiyle ilgili bu açıklamayı yaptı. E, pek çok yerine çekilebilecek aslında kavramsal bir açıklama idi e, Genellikle gördüğüm kadarıyla basında sert açıklama, şok açıklama falan diye geçti ama... Hani e, ne şok edici ne de sert gelmedi açıkçası bana. Evet. Neyse bu ara bir böyle bir gerilim siyaseti ve onun parçası olarak da her açıklamanın zaten şok, deprem, sarsıntı son ve, dakika. Son dakika evet. olması gayet normal. Evet yargıdaki bu yaşanan e, gerginliği de yalnızca deprem kelimesiyle ifade ediyorlar. Bu da böyle bir alışkanlığı var Türkiye'de ana medyada medyanın Cumhuriyet Gazetesi, generallerin durum ciddi değerlendirmesi ve yankıları tansiyonu yükseltti diye bir üst başlık var. Erdoğan ve bu köşke çıkıyor. Başkentte hava ağır ana manşetiyle verilmiş. Hı hı. Ama e, bir de e, Vatan Gazetesi'nde Mehmet Ali Kışlalı nerede açıklamış, darbe olmayacak demiş akşam daha. Ee, aslında darbe ve şey yani aslında olasılıkları e, dışlıyor. Nasıl dışladığını bilmiyorum. Yani şu şekilde tanımlanmış zaten. TSK yıllardır izleyen Mehmet Ali Kışladı. Ee, uzman yani o. E, bir nevi galiba uzman kabilinden konuşuyor gazeteciden çok. Ee, Olan toplandığı haberlerine istifa ediyorlar. Böyle bir olasılık yok istifa falan edilmez diyor. Ee, hani Bu tip e, aşırı çıkışlar beklemiyor. Mehmet Ali Kışlalı e, ayrıca da sormuş mesela istifayla ilgili e, yerlerine geleceklerin itibarı ne olur bu sebeple bile zor demiş. E, gayet gayet aslında işin içinden çıkılmasının zorlaştığı bir süreç yaşanıyor denilebilir herhalde. Ama bir yandan da bir dönüm noktası çok net Oldu, ki. Olduğu çok net yani. Öyle yani, ya da böyle bir tarafa doğru bir dönülüyor ama ne tarafa Türkiye doğru bakacağız. tarihinde ilk defa yüksek e, rütbeli komutanlar darbe suçu işlemiş olma iddiasıyla hatta çok ağır da bazı şeyler iddiasıyla da geliyorlar gündeme. Yani kafes operasyonu deyip geçmemek lazım. E, hakikaten. Patrin öldürülmesi e, Agos gazetesi abonelerin evlerine tehdit mektupları gönderilmesi adalarda işte ırkçı sloganlar yazılarak gayrimüslimlerin rahatsız edilmesi ve deniz altında mümkün olan Tabii. en yüksek başka ürünler çocuğun öldürülmesini planlayan ve bir şey. koç müzesinde ve bu da başbuğun orijinal başbuğunda söylediği gibi bunun savcılara gönderilmeden şey yapılmış olması da bir hata Hı -hı. olarak kabul edildi başbuğ tarafından da yani savcılara vermemiz iyiydi diye bir konuşma yaptığı milliyete verdiği bir Yok, Haber Türkiye galiba söylediği bir şeydi. Haber Türkiye miydi? Ben de Milliyet Hangi? gibi geldi. Neyse, bir gazeteye vermişti. Önemli değil. Bir de çok ilginç haber daha var bugünkü Yeni Şafak gazetesinde. Bu kafes olayı, amirallere suikast iddiasına ilişkin iddianamenin eklerinde ilginç bilgiler çıkmış ve suikast zanlısı olan teğmenler Kocaeli'ndeki evlerinde ele geçirilen bir Flash bell bellek deniyor ona. Bir takım... ...böyle bir şey var. Flash bellek nedir? İşte bir takım şeyleri hafızaya alan... ...parça değil mi? Hı hı. Orada ele geçiren bir... E, flash bellekle işte... ...or general her Uygur'un... ...tahliyesinden sonra da faaliyetlerini... ...sürdürdüğünü ve kafes toplantısına... ...katılmış olduğunu. Yani oysa... ...hafızasını kaybettiği gerekçesiyle... ...ifade bile vermiyor kendisi... Ben hafızamı kaybettim. Geçici olduğunu umuyoruz. Hafıza kaybı var. İfade vermiyor ama 7 üst düzey komutanla toplantı yapmış. Oluşturulma tarihi 9 Mayıs 2009 yazıyor. Bir word belgesi bu. Er Uygur bu tarihlerde kafes planında ismi geçen Kor Amiral Kad Kadir Sadıç ve Tu Amiral Mehmet Fatih İlgar'ın da aralarında bulunduğu 7 üst düzey komutanla bir toplantıya katılmış. Toplantıda Ergenekon davasına karşı alınacak tedbirler konuşulmuş. Er Uygur'la karargahımızı ilgilendiren emirler adlı belge esas alındığında 18 Eylül 2008'de sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Er Uygur 8 ay sonra hafızasına kavuştu diyor haber. Önemli bir bulgu bu da sayılabilir. Dış dünya basınında da epey yer bulmuş olduğu görüyor, görülüyor şeyin. Özellikle Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinde tabular yıkılıyor manşetini atmış. NTV'ye mesela NBC'den okuy okuyacak olursak. E yani gazete Türkiye'de tarihi bir gelişme yaşanıyor demiş. İlk kez... E İlk kez darbe hazırlıkları da ulusal bir görev olarak değil, suç olarak e, görülüyor e, denmiş. Son gelişmelere Türkiye'de şimdiye kadar kimse ihtimal vermiyordu diye yazmış. Yani tarihi bir gelişme yaşandı. Alman Rüth Zeitung gazetesinin ve tabuların yıkıldığı haberi önemli. Rus Komersant gazetesi ise... Sen takip ediyor musun Komersant Gazetesi? Elime geçtikçe. O da Türkiye'de siviller askerlere saldırıyor diye yorumlamış. Farklı yorumlar olabiliyor. Gazetenin haberinde yıllardan beri İslami değerlerin güçlenmesi için çalışan Erdoğan hükümetinin... laikliğin en büyük teminatı olan orduya karşı atağının yeni dalgasıyla karşı karşıya yazmış Komersant Gazetesi. Ya bu Türkiye dışında yaşayan tırnak içi laikler... Aslında bir şeyi atlamış durumdalar. Türkiye'de yaşayan tırnak içi laikler bile AKP'nin bir şeriat hükümeti işte din temelli bir devlet algısı falan filan olmadığını gayet gayet parayla hareket eden sağ liberal bir parti olduğunu söylüyorlar. Artık hani bunu pek söylemeyen kimse kalmadı Türkiye içindeki tırnak içi laiklerde. Evet. Ama yurt dışında bu durum çok farklı. Yurt dışındakiler büyük ihtimalle tabii ki bilgi ve belge paylaşımı daha yavaş oluyor. Hani o tartışmaların bir dışında kaldıklarından 2-3 sene önceden geliyorlar. Bu da bununla bağlantılı gibi. Bir de e, yani bu tip şeyleri okuduğunda her seferinde benim aklıma niye bilmiyorum Arun ile yaptığımız röportaj geliyor. Orada söylediği yani saldırıyor musunuz e, işte savaşı yapanlara vesaire diye o zaman da o konuşuluyordu. Irak savaşını yapanlara saldıran aktivistler idik o zaman. Ee, yani nasıl saldırabiliriz ki bütün medya onların elinde, bütün güç onların elinde, bütün silahlar, bütün para her şey onların elinde Bizimki olsa olsa bir savunma olabilir, nasıl saldırı olacak diyordu Ar Arun Datiroy ee, Bu miktar bunu da hatırlatıyor bana Evet sen Rus komersant gazetesinin yorumunun Non komersant olduğunu düşünüyorum <gülüyor> Evet, Alman Zül Dövçeli. Zeitung'un daha anlamlı bulunduğu söylenebilir tabuların yıkıldığı bir tespit çünkü. Hı hı. Bu arada e, e, Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörü aynı zamanda, ki, e, aynı zamanda Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu Programı uzmanı Henry Barkin e, görüşleri vardı. Hı hı. Onun değerlendirmesi de hem Türkiye'yi çok iyi bilen Türkçe de konuşuyor. Kendisi Türkiye'den ayrılma, gitme. Alpaslan Esmer'in Henry Bark ile yaptığı söyleşinin, söyleşiye bir kulak verelim şimdi nasıl değerlendiriyor. Türkiye'de demokrasinin perçinleşmesi, demokrasinin gelişmesi, hangi hükümet olursa olsun o hükümete karşı daha bir gelişimi bu gelişiminde bulunmasını istemezler. Washington Türkiye'de hem istikrar hem demokrasi istiyor. Bu açıdan olduğu içindeki bazı birimlerin darbe yapmasına son derece karşı olacaktır. Hiçbir zaman Washington Türk hükümetini sevse de beğense de beğenmese de Türkiye'de kadar belli bir anayasal düzen var. Bu anayasal düzenin artık darbeler vasıtasıyla ortadan kaldırılmasını istemez. Çünkü bu istikazsızlık getirecek. Darbe hiçbir sosyal ve politik probleme bir çözüm yolu değildir diye düşünüyor Washington. Onun için bu balyoz ile ilgili içeri alınan subaylar hakkında pek bir şey söylemezse bile Türkiye'de istediği şey Amerika'nın bunu hukuksal bir şekilde çözüme varılması. Yani başka kimsenin işte buradan istifade edip Türkiye'deki anasal, Hükümetin alt dışarı etmesini istemez. Bu soruşturma içinde yetkililerin sessiz kalmaları çok önemli. Çünkü şimdiye kadar Türkiye'de hele askerler hakkında ciddi bir soruşturma olmamıştı. Bence şunu ifade etmek lazım. Türkiye'de ilk defa şunu görüyoruz. Yargı içinde bir bölünme var. Ve bu bölünme bir dereceye kadar o meşhur Şemdinli davasına gidiyor. Çünkü Şemdinli davasında ne oldu? Savcı görevini yaptığı için o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı'nın herhalde isteğiyle işinden e alındı. Avukatlık mesleğinden men edildi. Yani bu bence savcıları en çok öfkelendiren olaylardan bir tanesi oldu. Ve bu Türkiye'deki yargı içindeki bölünmenin başlangıcı. Çünkü şimdiye kadar asker bir hata yaptığı zaman hiçbir zaman bunun faturasını ödememiştir ve bu, bu da çikili bir değişim görüyoruz. Bu meyanda gerek askerlerin, gerek hükümetin, yani gerek yabancıların resmi bir şekilde bir şey söylemesi çok kötü olur. Bakın yargı ya işini yapsın. Şimdiye kadar Türkiye'de çok insan hapse atıldı. Maalesef Türkiye'deki sistem öyle bir sistem ki hani bazı insanlar işte mahkemeleri yapılıncaya kadar hapiste bekletiliyor. Yani bu çok haksız bir durum. Yani şimdiki Ergen Ekran yani davası için... ...insanlar için bu, bu doğru... ...bariyası hareketiyle o içeri alınacak... ...alınacak olan insanlar için doğru olacak. Ama bunun gibi binlerce, on binlerce insan... Yıllarca hapishanede de beklettiler. Bu, çok, bu aslında yargı sisteminin bir problemi ama bu meyanda işte bunlar eski genel komay başkanının sözlerini konuşacaksa bunlar iyi çocuklar bunlar kötü şeyler yapmazlar düşüncesiyle salıvermeleri bence çok kötü bir olay olur. Onun için bence generaller ve hükümet sessiz kalıyorlar çünkü süreciktir her bir şey ortalığı daha fazla alevlendirilecek bir şekilde veya bir şekilde. Bakın bu kamplarların yaşandığını ben kendim çok dolaylı bir şekilde fakat kendim biliyorum. Yani çok bir 2004 yılında örnek Sırtına paşalarının ve Ergül paşalarının bir şekilde bir şeyler yaptığını ben çok dolaylı bir şekilde sezmiştim. Onun için ben eminim ordunun içinde bazı birimlerin darbe yapmak istediklerini hem biliyorum hem de bu AKP'nin tek başına büyük bir çoğunlukla Meclise girip hükümet olması bence Türkiye'deki derin devlet diyelim, seküler elit diyelim, layık kesim için muazzam bir şok. O şok içinde şimdiye kadar 28 Şubat'ı katarsak 4 kere hükümet devirmiş askeriyenin yine aynı şeyi düşünmemesi o bence olanak dışı değil. Yani ben çok normal buluyorum. Çünkü şimdiye kadar dört kere hükümeti indiren bir askeriye niye bir daha bunu düşünmesin? Şimdiye kadar 4 kere hükümeti devirmiş olan bir askeriye hiçbir zaman bunun bedelini ödemedi. Bu sır şey için değil yani darbe yapmanın bedeli olarak söyleyeyim mi? askerler şimdiye kadar bir sürü şeyi kendi başlarına yaptılar. Hiç zaman ki edilmedi de Her zaman işte askerin başımızın üzerinde yeri vardı dedik. Ve dolayısıyla hiçbir zaman askeri bedel ödemedi. Dolayısıyla bedel ödemeyen bir kurum aynı hataları yapmaya makyum. İlk defa olarak bu tutuklamalarla, bu örnek ya da gene kon konusunda tutuklamalarla siz şeyi düşünebiliyor musunuz? Bundan iki sene sonra, üç sene sonra Türkiye'de paşaların bir darbe yapalım, AKP'yi uzaklaştıralım, işte AKP'den kurtulalım ya da başka bir partiden kurtulalım. Yani şey değil AKP olsun demiyorum. Bir daha düşünebileceklerine inanıyor musun? Yok yapmayacaklar. Bu nasıl korkacaklar. Niye? Çünkü bunlar artık bir belirli Oldu. Şöyle diyeyim niye bir bağlantı var? Çünkü bu sefer Örnek Paşa ile İbrahim Fırtına'nın içeri alınması çünkü onlar bir de şekilde Ergenekon'a bağlı paşalar çünkü Erügür'ün de yaptığı işlevlere bakarsınız o da işte 2004'te o da bir girişimliydi Ayşuymuydu o da içindeydiler o zaman onun için Ergenekon'a bağlılar. Öte yandan bayrak soruşturması Çetin Doğan'ın birinci ordu komutanı olduğu zaman girişilen bir darbe teşebbüsünün sonucu olduğu için biraz da değişik yani. Fakat ikisini tamamen birbirinden ayırmak bence imkansız. Bence artık Türkiye bir karar noktasına geldi. Şimdi kadar Türkiye'de bir askeri vesayet rejimi vardı. Sivil vesayet rejimi ne demek bilmiyorum. Çünkü bütün bildiğimiz demokrasilerde siviller her zaman üste olmuştur. Siviller her şey karar verirler. Siviller her demokratik olarak seçilmişlerse bütün bizim bildiğimiz demokrasilerde sivil vesayet değil ama bu sivil vesayet kötü bir şey değil. askeri vesayet kötü bir şey. Çünkü aslında ...seçilmiş değil. Köşe yazarlarının bu bahsettikleri sivil vesayet... ...AKP'nin ve bilhassa başbakanın kurduğu bir düzen gibi gözüküyor. Tamam öyle bir şey olabilir ama AKP yarın seçimleri kaybederse... ...başka bir parti başa gelirse değişik bir sivil vesayet rejimi ortaya çıkabilir. Ama bence bu gayet normal bir şey. Şimdi AKP'yi tenkit etmek mümkün mü? Tabii AKP ilk başta çok daha demokratik bir partiydi... Şimdi çok daha fazla bir kişinin partisine dönüştü. AKP eskisi kadar demokratik değil bence. Fakat öte yandan Türkiye'nin modern tarihine baktığımız zaman bu askerlerin her şey karar verebilmesi bence büyük bir hataydı. Ama bu hatayı yaparken askerler tek başlarına yapmadılar bu hatayı. Çünkü siviller de onlara yardım ettiler. Yani Türkiye'deki parti sisteminin çöküşü, şimdi orta sağda AKP'den başka ciddi parti kalmamış olması, sosyal demokratların tamamıyla erimesi bu ne askerlerin kabahati ne de AKP'nin kabahati. Bu Deniz Baykal gibi ya da CHP gibi Deniz Baykal'dan kurtulamayan bir CHP'nin kabahati. Orta saha doğru parti üretemedi. Kendisini satamadı. Yani partiler ne hale geldiklerini görüyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle partilerin kalkıp işte bir sivil vesayet sistemi var diye bunu böyle tenkit etmeleri son derece hatalı. Türkiye bir demokratik bir ülke. Bakın Türkiye'nin çok enteresan bir vasfı var artık Türk halkının diye. Türk halkı seçimlere gittiği zaman her vatandaş kullandığı oyun bir önemi olduğuna inandığı için kullanıyor. Türkiye'de katılım oranı çok yüksek. Çünkü niye? Vatandaş ne diyor? Ben kendi geleceğimi ben bu oyla belirleyebilirim. Bu çok önemli bir vasıf. Bakın Amerika'da insanlar yüzde ancak şeye gidiyor, sandık başına gidiyor. Türkiye'de yüzde 70'in üstünde, neredeyse yüzde 80 gibi bir katılımlığımız oluyoruz. Niye? Çünkü çünkü Türkiye'deki vatandaş bu demokratik sistemi tamamıyla içine kabul etmiş bir bir şekilde bu demokratik sistemin yürümesi için bir katkıda bulunduğuna inanıyor. Bu çok önemli bir vasıf. Bu Türkiye değil bütün ülkeler için çok önemli bir şey. Ve Türkiye bu açıdan ben şu, her bir ülkenin çok önünde. Ama maalesef Türkiye'de politikacılar her zaman kendi halklarına güveneceklerini işte zor durumlarda askerlere güvenerek problemleri çözmeye çalışmışlardır. Ve madem ki bir parti seçildi. Eğer sen o partiyi sevmiyorsan muhalefet yap. Doğru düzgün muhalefet yap. Kendine oy toplamaya çalış. İyi muhalefet yapmak, hükümette olan partinin daha iyi iş görmesini sağlamak demek. Ama bunu maalesef Türkiye'de kimse yapmıyor. Ve bu açıdan vatandaş da kendisini biraz, bence yalnız buluyor kendisini. Çünkü sanki her şey onun omuzundaymış gibi gözüküyor. Yani AKP kötü bir şey yapıyorsa ama aynı zamanda iyi şeyler yapıyorsa artık vatandaş oy kullandığı zaman ben AKP'yi indireyim mi indirmeyeyim mi diye düşünüyor. Şey var düşünmüyor. CHP çok daha iyi bir program sunuyor. Ben onun için CHP'ye oy vereceğim ya da MHP'ye oy vereceğim ya da başka bir partiye oy vereceğim diye gitmiyor şey sandık başına. Ve bu bence vatandaş üzerinde konan çok büyük bir yük. Ama bunu Türkiye'de bence insanlar idrak etmiyorlar. Yani Türk halkı. Son derece demokratik bir halk. Bir sürü ülkenin çok ilginç bir şey bu bence. Ve görüyorsunuz zaten şimdiye kadar askerler ne zaman demokratik sisteme bulaştıkları zaman askeriyenin Türk halkı içindeki özel yerine rağmen halk ne dedi? Yoksa karışılmasın dedi. 1983'te Kenan Öfren Televizyon'a çıktı. Siz ana vatan partisine oy vermeyeceksiniz dedi. Ne yaptı millet? Vatan Partisi'ne verdi. 2007'de gördük. Muhtıra gibi bir şey verildi. Halk dedi ki yok olmaz dedi. Ama bu hak şey demek değil illa biz AKP'yi tutuyoruz demek değil. ya da askerleri sevmiyoruz bir şeydi ama politikaya lütfen karışmayın demek. Bu çok önemli bir şey olduğuna inanıyorum ve dolayısıyla şunu Türkiye'de yani hangi kesim olursa olsun Türk halkının ve Türk vatandaşının demokratik iş güdüsü gücüsü hakkında bir kuşkusu olmaması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bakın AK Parti çok daha liberal bir parti olabilirdi, çok daha özgürlükçü bir parti olabilirdi. Yani bu çok tehdit edilecek şeyi var burada. Ama eğer tank edeceksek o zaman muhalefet yapmak lazım. Bu demokratik başka başka çözüm yok. Henry Barkey, bu Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü profesörlerinden ve aynı zamanda da Washington'daki Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Orta Doğu Programı uzmanlarından Henry Barkey'de konuşan Voice of America'ya verdiği mülakatte sivil vesayetin kötü bir şey değil, askeri vesayetin kötü bir şey olduğunu, sivil vesayetin ise demokrasinin ta kendisi olduğunu bu arada da Türkiye halkının her seferinde kendi oyuna, kendi kaderini belirleyecek oya sahip çıktığını ve bu konuda dünyada öncü rol oynayan bir halk olduğunu da söyledi. Türk halkının son derece demokratik bir niteliği olduğunu ve ve Halkınma Partisi'ne de muhalefet edilecekse, yani karşı çıkılacaksa darbeyle değil, muhalefet ederek olması gerektiğini söyledi. Evet... Bu şekilde bir ara verelim şimdi. Açık gazete. Hello, hello Hello, du, du, du, du. Hello, hello. Hello, Hello, for you today. Don't you miss her? Hello, Wendy. And left us all alone The way she planned Guess we'll have to learn to get along Without her if we can Hello, Salem hello, hello. I'm gonna stare at you a while Faron Young'dan dinledik. Hello Walls. Merhaba duvarlar. Faron Young 1932'de bugün Louisiana'da doğmuştu. Country şarkıcılarının en önemlilerinden biri sayılıyor. Honky Tonk tarzında özellikle eserlerini ortaya koyduğu da belirtiliyor. Şarkılarını eser diyerek biraz abartmış oldum. Ama bunlar da kendi canrında işte bir şey. Evet, Ferhan Yang'a da kulak verdikten sonra devam ediyoruz. Saat 8.30-7 dakika geçerken Açık Radyo 94.9 ve Açık Açık Gazetesi onun devam ediyoruz. Ee, konuya dair, ki konumuz belli herhalde, e, ismini bir daha bir daha anmak ve çerçevelemeye gerek yok. Konuya dair e, açıklamalardan biri de Fatih Altaylı'dan. E, ...gelmiş açıklama dediğim... ...daha doğrusu yorum demek... ...daha doğru herhalde... E, ...Fatih Altaylı da... ...şey demiş... E, ...bu olan biten... ...nasıl iştir der... ...kendisi e, neyle ilgili derseniz... ...28 Şubat muhtıra mıydı değil miydi... ...tartışmasına dair... E, ...28 Şubat'ın... ...muhtıra olup olmadığına dair... ...garip açıklamalar yapmış aslında bir anıyla... ...hani... E, Sibelcan'ın eski halini hatırlatıyor böyle açıklamalar işte daha sözlük zamanı yani 28 falan. 8 Şubat dedi. E, muhtırası mı yoksa Hayır, 27, 27 Nisan? pardon. 27 Nisan. Ben e, muhtıra karıştırması yaşadım özür dilerim ama günah tamam bana ait değil herhalde çok muhtıra olunca e, 27 Nisandan bahsediyorum özür diliyorum 27 Nisanla ilgili e, açıklama ya dair e, bu sözleri kullandı. E, durum işte böyle derinleşerek ve genişleyerek devam ediyor diyebiliriz herhalde. E, herkesin bir yani, sürü söyleyeceği şey varmış. Evet Büyük Anıt'ın biraz e, geri basmış olduğunu yani e, alenen e, bunun hesabı sorulur filan Cumhurbaşkanlığına getirilince bunun hesabı sorulur vesaire şeklinde yazılmış bir E-Muhtra diye de adlandırılan tarihte muhtemelen ...öyle bir takma isimle geçecek olan bu metni... ...yazdığını da kabul etmişti. Uyarı görevini yaptığını... ...ama daha sonra da... ...farklı bir tavır takınarak... ...biraz buna muhtıra da denmez... ...hiçbir şey de denmez... ...uyarı da denmez... ...muhtıra görmemişler isteyenler... ...baksın tekrar okusun demişti... ...onu yorumluyor anlaşılan da ...ve biraz... Kıvırıyor mu demek istiyor? Ee, yani öyle diyor. Düzden demek istiyordan öte. Ee, önemli. Tabii bir yandan herkesin söylediği şu ara bir başka önemli hale gelmiş durumda. olan biten çünkü bir yandan işte takip ediyoruz. Dün de aynı sıkıntı devam ediyordu medyada. Hani konuya dair ne konuşacağız sıkıntısı. Hani başka bir gündem almak e, mantıklı değil. Çünkü gündem bu. Herkes hissiyatına sahip. Ama bu gündemi neyle doldurmak kısmı biraz zorluyor medyayı hala. Biz neyse ki iki saat yayın yapıp feragat ediyoruz durumdan ama. Ondan sonra da nerede dolaşırsak dolaşalım. Ee, sarı veya kırmızı farklı renklerle bazen turuncu son dakika çerçeveleri içinde dolaşan... ...bütünüyle öyle şu olan ekranların arasında dolaşarak günümüzü idame ettirmeye çalışıyoruz. İster istemez yani... Ben daha çok hakikaten bu ara bu noktada empati e, hissiyatı içindeyim. Ya bu 15 saat nasıl dolar diye ne ara şey ara böyle taşlarla, e, mesela içim daralıyor. Ve of ne diyecek ki şimdi diyerekten. Ama hakikaten doluyor. E, boş doluyor ama doluyor. <gülüyor> en azından dolmuş oluyor falan filan. E, alakasız bir haberle devam edelim. E, Rütü'ye hapis yağmış. Rütük eski başkanı Zahit Akman dahil 9 üyesine görevi kötüye kullanmaktan 2 yıl aşan hapis cezaları verildi. Bir atamada da mahkeme kararına uymamakla suçlanmış üyeler. Eğer yargıtay cezayı onarsa kurul boşalıyor. imiş Öyle mi? Öyleymiş. Yani başkan Dursun, Davut Dursun ve eski başkan Zahid Akman görevi kötüye kullanmaktan iki yıl evet. altı ay. 2 yıl altışar ay hapis Aslında çarptırdı. Bu da son dakika haberi diye verilebilir herhalde. Ilginç bir şey. Ee, bu arada da şeyden de bahsetmeliyiz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bir konuşma yaptı. Ve hem yargıya hem de iktidara uyarı diye nitelendiriliyor. O da tabii artık durmayıp konuşmuş. Herkes nasılsa konuşuyor diye herhalde. Radikal Gazetesi beğenmiş bunu ve nihayet bir sağduyulu ses diye. Nihayet sağduyunun sesi demiş. Hı -hı. öncekileri sağduyulu bulmuyor anlaşılan. Ya e, radikal böyle dengeli seviyor. Yani iki tarafa da bir şeyler söylersen e, niye iki taraf bilmiyorum ama çünkü çok taraflı bir denklemde sürekli bir iki taraf e, durumu var. Ama hani AKP mesela galiba yerleşik... karşıtıysan AKP'den tarafsın mesela falan böyle bir hani, e, hani tek tanrılı dinlerde her şey tek bir tanrı üzerinden yapılandırılır ya. ...bunun gibi bir durum herhalde. Ben öyle algılıyorum. İki kutuplu dünya, işte tek tanrı diyeyim falan... ...hani çeşitlemeyi e, kolaylaştırıyor. Tanımlamayı da daha rahatlaştırıyor falan. Yerleşik Batı basını da... ...Anakım Batı medyası... ...tamamen böyledir. Fair and balanced reporting dedikleri. Tam da bunu yapıyorlar zaten bu olayla ilgili de. Yani CNN'den de BBC'den de izlediğiniz zaman... ...Türkiye'de ne oluyor olduğunu... E, ...genellikle iki şey öne çıkıyor. Ya e, laiklerle ...İslamcı hükümet arasındaki... ...gerilim öyle bir noktaya vardı ki... ...ya da e, cumhuriyet elitleriyle... E, ...İslami hükümet arasındaki gerilim... ...öyle bir noktaya vardı ki... ...hikayesi dinliyorsunuz... E, ...yani biz bu hikayenin neresine düşüyoruz... ...diye baktığımda bizle alakası yok o zaman herhalde... ...falan diye kenara çekilip oturası geliyor mu insan... ...hayır tabii... ...ya bunlar biz, biz kimiz, nereden öğreniyor bunları... Türkler mi? ...ya biz e, hükümet içine girememiş... üstne üstlük e, sürekli marjinal kalmak zorunda olan... Türklüğü de tam değil, osu da değil, busu da değil durumundakilerden bahsediyorum. Pek çoğunlukta ediyoruz topladığımızda. Neyse radikal e, böyle bir ikilemli durumu, çift kutuplu dünya bizim için devam çözmüşüm. ettiriyor. ve bizim için çözüyor. Sağ duyunun sesi konuştu diyor. nihayet. Nihayet sağ duyunun sesi gelmiş. Anayasa Mahkemesi başkanından herkese çağrı var. Haşim Kılıç'tan tarihi eleştiriler. Yargı bağımsızlığı için gerekli adımlar atılmadı. Yargı reformu ancak siyasi kavgada hatırlandı. Yargı bir kesimde sosyal, siyasal, duygusal kopuş yaratacak davranışlara yol açamaz demiş. Burada yeni olan kısım ne? Yani ben buna benzer bin bir tane şey e, okuduğumu hatırlıyorum. Sadece bu tarihte de değil ama. E, evet, galiba yalnız e, yargının kendisini de eleştirmiş orası. Yani yani yargıyı da belki. hükümet de eleştiriyor işte ki zaten yargının da hükümetin de burada eleştirileceği noktalar var. Bununla ilgili hiç şüphe yok ama nihayet sağduyunun sesi dendiğinde yani şimdiye kadar bir e, ne bileyim humma sesi geliyordu ve e, sonunda akıl sesi yukarıdan bir yerlerden böyle çınladı gibi oluyor. O da garip. Yani tabii yargı bağımsızlığı için gerekli adımların atılmamış olduğunu, e, milletvekillerinin dokunmazlığının duruyor olduğunu vesaire Hani bunları virgül virgül virgül saymak mümkün. E, Yasamanın ciddi anlamda eksik işler yaptığını söyleyebilmekte gayet mümkün. Yargı bağımsızlığının arkasına saklanmak da hukuk ahlakının kabul etmeyeceği bir büyük onursuzluktur demiş. Devlet gücünü kullanan hukuk dışına çıktığında hesap verir. Bu güç toplumu hizaya getirme aracı olarak kullanılamaz demiş. Bu kadar farklılıkların yaşandığı bir ülkede birlikte yaşam ortamını sağlayacak tek gücün yargı olduğu bilinmeliydi. Denilmiş. Kendi yandaşlarına, inancına ya da ideolojisine iyi servis yapabilmek için yargı bağımsızlığına sığınmak hukuk ahlakının kabul edemeyeceği işte bir büyük onursuzluktur diyor. Be, o şeyi bir daha söyler misin? Hangisini e, isterseniz? Yargının arkasına sığınmak gerektiği belliydi mi? Neydi o? Bu kadar farklılıkların yaşandığı bir ülkede birlikte yaşam ortamını sağlayacak tek gücün yargı olduğu bilinmeliydi diyor. Bu çok ciddi itirazlarım olan bir şey. Yargı Herhalde hukuktan bahsediyor. Yani hukuk demek gibi. istedi. Hukuk ve adalet hatta. Evet. Yani hukuk hani Hukuk da değil. Onun özünde yatan adalet. O. Yoksa yargı diktatörlüğü gibi bir kavram yok, çıkar yok. ki bunu söylemiş olmak. Bence Herhalde orada denilen şey o değil. Parça alındığı için. Ee... Ya da sürücü lisan. Evet ya da hani düşünenle söylenen arasında bazen öyle ufak farklılıklar olabiliyor konuşmanın doğası gereği. Anayasa Mahkemesi Başkanının bir jüristokrasi arrı ettiği. Yok, sanmıyorum böyle bir derdi olduğunu. Yani konu bu değil. <gülüyor> en azından onu söylemek <gülüyor> mümkün. Evet, evet ama mesela için konuşması salonda soğuk duş etkisi uyandırırken diye devam ediyor haber. Neden soğuk duş bu? Vallahi anlar işte bu şaşırmaca var ya sürekli bir a diye şaşırıyoruz hani <gülüyor> inanamıyorum şok şok skandal falan. Ve Herhalde öyle bir şey. Ve son dakika tabii. Bu son dakikaya televizyonda giriyor ama bizzat dinlediğinizde soğuk duş, şaşırma, şok evet. falan gibi şeyler yapıyor sizde. Biz de konuşalım da teknik arkadaşlarımızla biz son dakika şeyi de biz hazırlatalım flash flash. Evet, müziği falan da lazım evet, radyo tabii. olduğumuz için biz. Dramatik. Da, da, da, de, ya, yapılır. Bugün hallederiz o işi. Ara ara son dakika gireriz haberlerimizi. Ee, aslında elimizde birikmiş olan miktar haberde var. Son dakikalık, ee, son dakika verelim. Dolar 1.55'i aşmış, borsa 3 onda 4 düşmüş. Neden? Ee, bu kriz sebebiyle değil mi? Hayır. Siyasi endişeler ve parite etkisiyle. Ee, yani o zaman... E Şimdi bunları söylediğimiz anda şunu niye söylemiyoruz? Siyasi endişeler kimin mesela? Benim borsadaki paraya ben dokunmadım. Duruyor. Sen, sen oynadın mı borsadaki Yo, paranla? E, o zaman demek ki borsada oynayan daha büyük elemanlar mı var acaba? Yani mesela e, sermayedar diyebilir miyiz o insanlara? Hani... Endişe ortakmış hepimiz birlikte endişelenip birlikte borsadan para çekiyormuşuz gibi konuşmak çok anlamlı gelmiyor da bana o yüzden. Neden endişeleniyoruz? Darbeden i̇şte ben, dolayı mı? Bilmiyorum artık hani bazen insanlar böyle gerilimli ortamlarda anksiyete hissedebilirler. Tabii ki e, bununla ilgili bir gariplik yok bence ama hani eğer bunu bir manipülasyon aracı olduğu net olan piyasa üzerinden endişemizi ifade ediyorsak e, başka türlü bir şey olduğu gibi Üstüne üstlük bunu yapabilecek olan aramızda hani bir elin parmaklarını aşar herhalde ama herhalde 10 bin falan vardır en ihtimalle. Ki 10 bin bence gayet yüksek bir sayı atıyorum diye düşünüyorum. Evet yani köşe atışı kullanıyoruz şimdi. Durumu var. Güzel. Bir de şey güzel bir haber Hakimler savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili süper bir haber var. Ee, yazar Hüseyin Koca Bıyık... Ee, bir yazı yazmış kendisi sabah Ankara 2 ve Yeni Asır Gazetesi'nin yazarı. Ee, ve yazısında demiş ki çanağına yal konununca ve etli kemik vaadini duyunca yal taklanan kuyruk sallayan kaniş, uyanık geçinen şapşal, salak, tescilli hain, zavallı ee, demiş. Bunlar normal sözler biliyorsun. demiş? Bana dememiş. demiş? <gülüyor> Kime demiş? Ee, ...HSK diye kodlayarak kaleme aldığı ve yargıtayın düşünce özgürlüğü e, saydığı ifadeleri alıntıladığı bir yazı bu aslında. Şu Yargıtay hatırlayacaksınız baskın orana karşı bu demin saydığım kelimeler kullanılmıştı ve demişti ki... ...efendim bunlar ifade özgürlüğüdür, bu sözler kullanılabilir demiş idi. Biz de ne güzel yargı bu konuda bir karar verdi demek küfür etmek özgürlük demiştik. Baskın oran da demişti tabii haliyle e, biz de ardından demiştik desek daha doğru... Neyse Hüseyin Kocabıyık da bakmış demek ki bunlar ifade özgürlüğüdür. E o zaman ben de HSYK başlıklı bir yazı yazayım yazıda da bu kelimeleri bir kullanayım demiş demez olaymış. He. Getirmişler adamı. E, Niye ifade özgürlüğü değil miyim? Değilmiş. <gülüyor> yazı gelince dikmiş tura gelince yan. Öyle bir şey. E, 320 bin TL tazminat cezasına çarptırıldı kendisi. 320 bin. Evet ya ben böyle bir ceza da pek uzun zamandır duymuyordum. Neyse 320 bin TL'lik bu şeyi şöyle yazmış zaten. HSEK diye kısaltmış Hüseyin Kocabıyık ismini kendisi ve ironik bir şekilde kendisine söyleniyormuş gibi de kaleme almış. Yazı bu şekilde oluşturulmuş. Ancak HSYK üyeleri tarafından kurumun kimliğine ve yargıya karşı hakaret iddiasıyla yargıya taşınmış. Bu davada 280 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Ardından da HSK yedek üyesi Fevzi Altınok'un da Kocabıyık'ın 80 bin TL manevi tazminata mahkum edilmesi istemiyle bir davası olmuş. Ankara 22. Asli Hukuk Mahkemesi bunu da uygun bulmuş. Doğrudur böyle hakaret mi olur demiş. Ama yargıta kararını göstermemişler mi? Herhalde şimdi Tabii. itiraz edip içtihatı gösterecek Hüseyin Kocabıyık'ta diye düşünüyorum. E, ve ayrıca bu davada Kocabıyık'ın TCK'nın hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesi kapsamında 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması da isteniyor hala. Yani özetle e, küfür Allah'tan... edecekseniz baskın oranı edeceksiniz. Evet, evet. E, i̇ştihat böyle oluşmuş benim anladığım. E, baskın oran dışında edilecek olan küfürler küfür sayılacaktır. Herhalde öyle değil mi? Yani evet. Çünkü bu kelimelerin hepsi nelerdi <gülüyor> hatırlatalım. Yargıtay'ın e, ifade özgürlüğü kapsamında bulduğu. Çanağına yal konununca ve etli kemik vaadini duyunca yal taklanan, kuyruk sallayan kaniş. Uyanık geçinen şapşal, salak, tescilli hain, zavallı, hakaret... Ha, yok bu kadar pardon. Tırnak içi devam ediyordum ben. Ee, bunları kullanmış. Evet. Ee, bu da güzel bir başka tatlı haberimiz diyebiliriz herhalde. Ee, ya, peki Türkiye'de galiba dünyada da çok var ama Türkiye'de de... Çok nadide standart e, Evet, bir etik krizi olduğunu söyleyebiliriz galiba. Etik krizi sadece bu konuda olsa iyi. Mesela e, bir diğer etik krizi de açlık sınırı 843 lira olmuş. Dört kişilik bir ailenin bir aylık geçimi için gereken para e, 843 lira ve yoksulluk sınırı da 2746 lira durumunda. Dört kişilik bir aile için yine. Türk işin yaptığı e, son veriler topladığı veriler. İnsan onuruna yarışır bir yaşam düzeyi, yoksulluk sınırı. Buna 2746 lira harcamanız gerekiyor aylık olarak 4 kişiyseniz. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi içinse sadece yemek yiyen bir aile için 843 lira gerekiyor. Geçerli asgari ücretse 576 lira 57 kuruş. Yani başka hani yoruma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ahlaksızlığın. Ahlaksızlık kendini gösteriyor gibi geliyor bana. Böyle bir haber var. Bir son dakika haberi var bu arada hakikaten. Son dakika. İhsan Doğramacı ölmüş. Son dakika Hı. haberi. Yök'ün kurucusu idi. Neyse çok kurucusu. üzerine konuşacak bir şey yok herhalde. Evet. Ülkenin tarihinde önemli bir rol oynamış olduğunu söylemekle yetinelim. Evet, bugün için bu kadarı herhalde yeterli. Mamak'ta olmayan bir şey daha oldu bu arada. Aslında bu sivilleşme adımları ne şekilde ilerliyor dair. Meclis İnsan Hakları Komisyonu ilk kez bir askeri cezaevini denetledi. Yani sivillerin, meclisin ilk kez askeri cezaevine girebildiği ve girip kendi isteğiyle çıkabildiği daha doğru Çünkü daha önce de girmişliği var ama çıkış öyle olmuyordu. Girip kontrol etmiş ve tam not vermiş Mamak cezaevine ben bende de tanıdık bir çağrışım yapıyor mamak. Mamak değil mi? Pek çok insanda. Ben bende neyse ki yapmıyor. Ee, bir çağrışım yapıyor olma ihtimali var. Ee, ee, bu çok önemli bir haber. Yani neler oluyor değil, derken buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben mamak cezaevi e, kontrol ediliyor. Ha, kontrol edilmesi yeterli mi falan? E, tam not mudur? Bilemiyorum. Yani mamak cezaevini görmedim ama. Ama yani Haber NTV'den de şöyle vahşetiyle ünlü Diyarbakır Cezaevi'nden başlayarak ki bu vahşetiyle ünlü olduğu zaman pek medyada vahşetiyle ünlü diye geçmiyordu değil mi? Şimdi evet. geçiyor Diyarbakır Cezaevi'nde. O zamanlar bilmiyorduk. Yüzlerce binlerce binlerce kişi geçip ağır işkence tezgahlarından korkunç şeyler oldu neyse. Sonra sivil, oradan başlayarak sivil cezaevlerini denetleyen İnsan Hakları Komisyonu. Meclisin askeri cezaevlerini de denetleme kararı aldı ve işe mamakla başladı. Mamak tabi <gülüyor> bu anlamda bir e, model, rol modeli. Yani benim kuşağımın insanları özellikle 12 Mart 1971 darbesi ki yeni kuşaklar böyle bir darbe olduğunu bile geçen gün bir taksi şoförü gençten... Hı hı. Darbelerden şikayet ediyordu. Bu açtı konuyu vallahi ben hiç <gülüyor> taksi şoförleriyle böyle bir konuşma alışkanlığım yoktur. Ya bu darbelerde neler oldu filan dedi. Son evet dedim işte ben de 12 Mart'ta ne 12 Mart'ı dedi. 12 Mart'ta da mı darbe oldu? <gülüyor> onu bilmiyorum ben beyim dedi. <gülüyor> Ve ben işte o zaman mama filan da hatırlamıştım. ...yani 27 Mayıs'tan sonra... ...Talat Aydemir için idam sehpasının... ...12 Mart döneminde... ...3 Fidan için... ...Deniz Gezmişler'in... ...Darağacının kurulduğu... ...Erdal Eren'in idam edildiği... ...sagı solcu onlarca insanın asıldığı... ...ya da yayıncı İlhan Erdost gibi... ...işkencede öldürüldüğü... ...Mamak Cezaevi'nde... ...toplu dayaklar... ...toplu açlık... ...grevleri... Tekrar dayaklar vesaire vesaire. Evet Mamak böyle bir yerdi işte. Onu da geçelim. E, mevcut e, şeydi senin de takip ettiğinde olduğun Türkiye Küçük Millet Meclisi Şubat ayı raporu da açıklanmış. Hı hı. O da e, önemli. E, rapor açıklanmış. E... Anayasa. Evet Anayasa değişikliği. Yer almış daha çok Şubat ayı gündeminde siyasi gelişmeler ve anayasa değişikliği. Çünkü pek çok ilde olduğu için ben İstanbul'u biliyorum mesela. Diğer illerde konuşulanları topladığımızda başka bir şey çıkıyor. Yerel gündemede trafik, çevre ve altyapı sorunları, kentlerde kadınların, çocukların yaşadığı, ayrımcılık, faili, meçhul, cinayetler, kayıplar, madde bağ bağımlılığı ve işsizlik gibi konular alınmış. Hiçbirinin bir önemi yok. E, yok yok. Ee, sonuç olarak... Mevcut anayasanın değişmesi ve bu tartışmaya tüm toplumun katılabilmesi için tüm kanalların açılması, yeni anayasanın tamamen sivil toplum kuruluşları, bilim çevreleri gibi geniş katılımlı kurul tarafından hazırlanması önerimi, önerisi gündeme getirilmiş. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Yasası, Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Polis Vazife ve selahetleri Kanunu, Milli Eğitim, YÖK ve Basın Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi memlekette bir sıkıntı var fark <gülüyor> edebiliyor muyuz? TSK İç Hizmetler Kanunu ve Yönetmeliği Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin değiştirilmesi de Türkiye Küçük Millet Meclisi gündemine alınmış ve değişiklik istenilen konular arasında yer alıyor evet, demiş. Evet da önemli tespit edelim. Bu bir son dakika haberi değildi ama. Yok değildi. Bu her dakika haberi diye nitelendirilebilecek türe giriyor. Ee, şeyden de Madımak'ta e, kamulaştırma kararı alınmış. E, bu da önemli. Uzun süredir tartışılan şeylerden biriydi. Kebapçı da oldu e, bir ara. Devlet Bakanı Faruk Çelik e, Madımak Oteli'nin kamulaştırılacağını bununla ilgili anlaşmaya varıldığını ve bu işin hızla gerçekleştirileceğini söylemiş. Şimdi kamulaştırmak önemli. Ancak kamulaştırıldıktan sonra bu alanın kamu adına ne olarak kullanılacağı da önemli. Bence mesela çocuk parkı olabilir. Hakikaten e, bu tip bir şeyleri yapmakta fayda var. Ben kendi adıma hazır kamulaşıyor. Kamu ...olarak ben de kamu parçası konuşayım. Ee, küçük... Müzefan olması bana hiç... E, ...akla yatkın ya da doğru... ...gelmiyor. Doğru olan... ...kamu adına kamu için kullanılabilecek... ...kamusal bir alanın yaratılmasıdır... ...gibi geliyor bana. Küçük Millet Meclisi... O, ...orada da tartışır herhalde... ...bunu da. Sivas... ...Küçük Sivas. Millet Meclisi tartışacaktır evet. büyük ihtimalle. Ee, İstanbul'da bulunan... ...bir emlak firması aracılığıyla satışa... ...çıkmış durumda şu anda. Otele 9 milyon... ...950 bin euro... Fiyat e, istiyor e, sahibi. Tabi e, medyatik oldu ya 10 milyon euro eder diyor Sivas'taki <gülüyor> otelim. Evet ama yani bu da e, bu hayırlı, önemli hakikaten. önemli ve hayırlı haberlerden biri. Mamak'ta Madımak'ta önemli. Evet. Yani mama sivillerin girip e, denetleme yapması da önemli. Madımak'ın kamulaştırılması da önemli. E, ayrıca ve ayrıca e, generallerin yargılanması da önemli. E, kafes planıyla ilgili e, başı diye başkanı diye konulan insanların tutuklanması da önemli önemli bir sürü şey bir arada oluyor hani e, hayırlara vesile herhalde öyle demek lazım 5 temel özgürlük var diye anlatırdı oranın bir zamanlar komutanı olan Kemal Saldıraner Saldıraner miydi soyad? evet soyad. oranın genel komutanının adı Saldıraner'di ve 5 temel özgürlükten bahsederdi ben oradayken yani sonar bir <gülüyor> hatıra vereyim. İşte yemek, içmek, kaka yapmak, pırt yapmak tabii bunları daha galit bir şekilde bir de uyumak. Bunun dışında hiçbir özgürlüğünüz yoktur diyordu. Fena değilmiş. Hı? Fena değilmiş yine buna da şükür. Beterin beterini <gülüyor> çok dinledik. Hani beş özgürlük iyi yani üçe ikiye e, kalanlar da oluyor. En nihayetinde. Evet. İspanya'da şiddetli yağış en, Endülüs bölgesinde 1500 kişi evini terk etmek zorunda kalmış. Ani flash flood dedikleri şey. Bunu yani havadan sudan olmadan da bitirmeyelim diye birinci saatte. Bir de grev vardı Yunanistan'da. Evet, <gülüyor> evet. ve o da polis şey... Ondan haber alamıyoruz. Çünkü e, grev dediği nasıl olur? Radair? Bizim de e, burada yapılan tek günlük uyarı grevi sırasında e, iş bırakmıştık. Hatırlayacaksınız açık kastı olarak da. E, demiştik çünkü e, greve destek olunmaz. greveye çıkılır? Ya çıkılmaz? Yani çok net böyledir bu iş falan gibi de tartışmalar olmuştu. E, Yunanistan'da 24 saatlik bir grev ilan edildi. Orada da kriz, kamu parası nasıl kullanılacağı falan tartışmaları yoğun yapılıyor. Evet. Yalnız Yunanistan'da kimse bunu gazetelerden, televizyonlardan takip edemiyor. Çünkü Yunanistan'da gazeteciler de greve çıkıyorlar, genel greve olduğu için. Onlar da çalışma hayatının bir parçası olduğunun bilincinde. Ee, ve sonuç olarak böyle hayat felç olmuş 24 saatlik grevin sonunda. E, tüm uçuşlar iptal edilmiş, haber bültenleri yayınlanmamış. Göz yaşartıcı bombalar kullanılıyor, evet. Çatışmalar olmuş vesaire ee, Böyle işte hani... Evet havaya suya da Kıracık döneyim ee, Endülüs'te Sel e, ve heyelan Tehlikesinden de korkuluyormuş Sevilla, Kordova Ve Hainde 400'den fazla konut boşaltılmış Guadalquivir Nehri Yakın tarihteki en yüksek seviyesine Yükselmiş Orada su basarken Çin'de de kuraklık basmış ortalığı. 7,5 milyon kişi içme suyu sıkıntısı çekiyormuş. Tabi içme suyu sıkıntısı çekildiği zaman bu aynı zamanda yemekle de çok yakından ilgili ekecek e, hasatında da ne olacağı ayrı bir tartışma konusu. Son 60 yılın en ciddi kuraklığı Yunnan eyaletinden geliyormuş. Gerçi iklim değişikliğini artık inanmıyormuş insanlar ama olsun ben söyleyeyim gene. Rus rengi yetiştiricilerini de feci şekilde tehdit etmiş. Kola Yarımadası'nda, bütün dünya turu yapıyorum. Avrupa, Asya ve böyle gidiyoruz. Kola Yarımadası'nda yaşayan rengi yetiştiricileri çok zor durumdaymışlar. küresel ısınmadan kaynaklanan, ılık ve yumuşak kış yüzünden rengi yetiştiricileri kan alıyormuş. İş akışlarını değiştirmek zorunda kaldı. Rengeyi kaldık. yetiştiricileri niye rengi yetiştiriyor? Noel babayı değil herhalde. Yiyorlar mı? Herhalde. Hı. Evet. İbar, yargılamamak lazım başka kültürleri peki. <gülüyor> evet, itlaf ediyorlarmış daha başka bir değişle kesiyorlar ama kesimhaneye getirilen götürülen geyikler kilo kaybetmiş et. Böyle durumlar. İtalya'da da büyük bir iklim problemi var. Onu da hemen söyleyeyim ülkenin en önemli akarsularından Po Nehri'ne kadar ilerleyen petrol sızıntısı var. 1 milyon litreyi buluyor diyor. Bu çok yüksek midir bilmiyorum. Litre olarak mı ölçülür? Ama bir petrol rafinerisinden suya karıştırılmış, karışmış. Bu bunun sebebi ne biliyor musun? Kaza değilmiş bu. Nedir? Sabotaj. Hım. İtalya'da sabotajcılar, sabotörler duruma vaziyet etmişler. Bölgede çevre faciası yaşanabileceği, yani İtalya'nın en önemli akarsularından biri Po malum. Sabotajcılar Lombardiya petroli rafinerisine gizlice girip petrol depolarının vanalarını açtı, söylendiymiş ama bu <gülüyor> böyle de bir tuhaf haber var. Afganistan'daki savaşta her gün bir çocuk öldüğü hesabı da var. Bir de e, bazı şehirlerinde Amerika'nın, Colorado'nun e, suyu açıyormuşsun musluğu hı hı. ve su, bir çakmak tuttuğun zaman su yanıyormuş. Ee, peki çıkıp mesela ne bileyim belediye başkanı valisi falan filan bu da bir şey mi Ohio'da suyu daha çakmak çakmadan yanıyor falan gibi bir şey söylemiş mi? Ankara'da hani böyleydi ya. Siyanür efendim nedir ki İzmir'lerin siyanürüne bakın falan diye devam ediyordu. <gülüyor> Ama bu bu onun da ötesinde kaldı. Metanlı mıymış su? Nedir bu? Bu fracturing denen yeni bir sistem var. Halliburton şirketini biliyor musun? Ha duyduydum. Şeyin yine eski başında bulunduğu şirket şimdi yeni bir teknoloji geliştirdiler doğalgazı ve petrolü filan elde etmek için hidrolik fracturing dedikleri kırarak böyle yerin altında yatay basınçlı hı hı. su, kum ve başka bir kimliği şeyi açıklanmayan bir madde kimyasal formülünü açıklamıyorlar çünkü kanunen açıklama gereğini kaldırmış Hmm. buş yönetimi. Çok güzel. Böylece öğrenemiyorsun. Ve evet. New York şehrinin ve Philadelphia'nın da su kaynaklarını da tehdit edebilir deniyormuş. Çünkü böyle muazzam basınç veriyorsun. O zaman doğal gaz o basınç verdiğin deliklerden geliyor, toplanıyor. Hı hı. Yani kolay bir yoldan bütün doğal alıyorsun da su kaynakları, yeraltı su kaynakları ve Halk sağlığı biraz kötü oluyormuş ama 2006'dan beri zaten kontrol imkanı da kalmamış Amerika'da. Şirketlerin kârlarının kontrolü sadece şirketlerde yani bütün kontrol. Böyle de enteresan bir gelişmeyle de bitirelim. Vermont'ta da nükleer santral galiba kapatılıyor artık zamanında uzatılması bekleniyordu. Ama sızıntı olduğu çıkınca trityum. Zaten slogan, ana slogan şey değil midir? Yani sızdır ama patlatma. Yani zaten beklenilen, istenilen budur. de sonunda e, reaktörde sıkışan gazlar bir yerden çıkacak. Yani e, fizik kanunu gereği. Önemli olan bunu patlattırmadan. Pss, pss, evet. Hafif hafif salmakla ilgili. 38 yıllık bir şey. 1962'de yapılmış Vermont Yankee nükleer santrali şimdi Obama'nın bütün şeyini yalnız fiyakasını bozdu. Çünkü Vermont zaten Amerikan tarihinde Senato'ya da Hı -hı. ilk sosyalist e, senatörü gönderen oraların ilginç. solcu mekanı sayılıyor Vermont ABD'de. Bernie Sanders'ı göndermişti. Şimdi de e, Vermont eyaleti toplantı yapıp yok öyle uzatmıyoruz. Bütün eski şeylerin hepsi sızdırıyor eski nükleer santrallerin biz de vazgeçiyoruz demişler pek açık kaste Hasan Erseli Ekonomi Notları Günaydın Hasan Günaydın Merhaba Günaydın, Günaydın abi. Bugün İran mı konuşmalıyız? Evet. Ee, ama önce bir şey söylemek istiyorum. Hani e, dinleyicilerimiz e, sorabilirler durup dururken niye İranla uğraşıyorluğu diye. E, evet. Oysa bu e, bizim bir geleneğimiz. Komşularımızda ciddi almak. Her sene en az bir kere e, komşu ülkeleri de ekonomileri üzerinde bir şeyler yapıyoruz. Bu o bağlamda yaptığımız bir şey yoksa İran'da olağanüstü yani İran ekonomisiyle ilgili olarak e, acayip bir şeyler filan olmuş değil. Gerçi olumsuz olduğunu düşündüğüm gelişmeler var ama o ayrı mesele. Onu bir hatırlatmak istedim. Evet. Şimdi e, e, İran'da e, e, Hicri takvim e, e, kullanılıyor ve e, yılda dolayısıyla e, 21 Mart'ta başlayacak. Ocak ayının sonuna doğru devlet başkanı Mahmut Ahmet-i Necat bütçeyi meclise sundu. Bu bütçenin bir özelliği var ona dikkati çekmek isterim. Bu tartışmalı seçimden sonra ilk bütçesi Ahmet-i Necat'ın. Hmm, evet. Yani tartışmanın ötesinde tabii olaylar Çatışma ama yani evet. işte öyle bir şey. Şimdi e, bu e, burada bir dikkat edilmesi gereken nokta ortaya çıkıyor. Yani Ülkelerin kurumları bilinmeyince insan e, şaşırıyor ve okumakta güçlük çekiyor bazı şeyleri. Ben kendim için söylüyorum ama e, gazete haberleri. Türkiye'de bir şey çıktığını görmedim ama yabancı gazetelerde de. Mesela diyor ki bütçenin toplamı 368 milyar dolar diyor. Dolara çevirince işte bir riyal. 10 sent ya da 10 riyal 1 dolar 368 milyar dolar. insan şaşırı 368 milyar dolar Çok büyük bir rakam e, O kadar büyük bir rakam ki Aşağı yukarı bu şeyin İran'ın Milli geliri yani Öyle bir bütçe olur mu diyorsunuz öyle bir ülkede Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var Bu bütçe Aslında iki bütçeden oluşuyor Bir tanesi bizim bildiğimiz genel kamu Bütçesi o ...kabaca milli gelirin 28 civarında bir şey tutan bir rakam. Ee, yani 129 milyar dolarlık bir şey. Ama onun iki katından daha büyük bir bütçe daha var. Bu da kamu bankaları ve kamu girişimlerinin bütçesi. Dolayısıyla iki bütçe söz konusu. Bir de bunların arasında çift sayım e, varmış bir miktar. E, bu hepsi bir araya gelince... Böyle büyük bir rakam çıkıyor. Çift sayım ne demek? Ee, yani e, bazı kalemler hem e, genel bütçe içinde yer alıyormuş hem de e, şeyde, kamu e, e, kamu teşebbüsleri ve kamu bankaları bütçesinde yer alıyormuş. Şimdi böyle düşününce insana birkaç soru aklına geliyor. Yani bir tanesi Allah Allah niye bunlar bütçe yapmayı İranlılar bilmiyor mu o kadar geliştiriyor uzun bir devlet geleneği olan bir ülkenin böyle bir şey bilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz tabii. İkincisi çift sayım görünce işte, işte muhasebede mi bilmiyorlar? Tabii ki biliyorlar. Bilmemeleri mümkün değil. Ama burada bir kurumsal yapı yatıyor. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü o ilk görece küçük olan bütçe meclis tarafından onaylanıp denetleniyor. O büyük bütçe ise genelde Dini lider Ayetullah Hameney tarafından denetleniyor. Dolayısıyla ülkenin siyasal yapısının bir yansıması olarak böyle bir şey var. Çift sayım olması ne demek? Bazı alanlarda iki ayrı otorite, biri meclis, birisi dini lider, aynı aktiviteyi denetliyorlar beraberce demek. Bu tabii nasıl çözüyorlar onu bilemiyorum. Zor bir olay. Şimdi bunlara dikkat etmeyince bir garip bir şey çıkıyor. Sanki karman çormanmış gibi ama öyle değil. İkinci nokta bu bütçe çok büyük artış öngörüyor. Bir sene önceye oranla. Yani genel bütçe bizim bildiğimiz devlet bütçesine tekabül eden bütçedeki artış yüzde %33 civarında. Devlet bankaları ve girişimleri bütçesinde de %35 civarında. Tabi bu çok büyük bir artış insan hemen aklına şu soruyu getiriyor nereden bu kaynaklar bulunacak diye işte ondan sonra bütçe üzerinde yorumlar başlıyor hemen bir şey ekleyeyim yani İran'da bu tür tartışmalar nasıl olduğu da biraz enteresan çünkü meclisten gelen mecliste bulunan işte üyelerden gelen ilk tepkiler fevkalade eleştirel. Yani dış basında çıkandan daha eleştirel. Mesela bu diyor ki bu fevkalade enflasyonist bir bütçe. Bu kadar büyük bir harcama artışını normal yollarla karşılamak mümkün değil. Bu mevcut enflasyonu zaten yüksek. %13 falan diye resmi enflasyon tahmin ediliyor. Onun, onu %40'lara tırmandıracak bir şeydir diye hemen bir eleştiri gelmiş. Hatta bir e, milletvekili de yani bu kanun gelsin mecliste baştan yapmak lazım. Çünkü bu gerçekle alakası yok gibi bir tepki göstermiş. Bunu da eleştiri e, kavramı içerisinde yani nasıl oluyor onu söylemek için söylüyorum. Evet, e, peki bu geçecek mi nedir durum? E, şimdi e, bunu ondan sonrası daha da karışık. Çünkü bu bütçe beraberinde... E, yani kanunda değil aynı anda başka bir kanunda bir reform e, da e, öngörüldü. Şimdiye kadar e, şey e, İran'da bütün yapılan şey e, muazzam e, sübvansiyonlar dağıtmaktı. Sübvansiyonların yıllık maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor resmi otoriter. Belki daha da fazladır. Şimdi deniyor ki bu sübvansiyonlardan vazgeçiyoruz biz. E, fiyatları dolayısıyla ayarlayacağız. İşte işte petrol filan onların çok düşük fiyatla veriyorlardı e, topluma. E, bunları e, fiyatlarına ayarlayacağız. Karşılığında nakit des, para desteğiyle yani nakit desteğe geçiyoruz. Şimdi nakit desteğe geçiyoruz deyince bu kadar parayı bulmak lazım. İşte bütçede o gözükmüyor. E, bütçede neler yapılıyor? Mesela bir varsayım var. De, diyor ki bütçe e, petrol varil başına petrol satış fiyatımız işte 60 dolar civarında olacak diyor. Fakat şeyler diyorlar ki bu yani hiçbir zaman olmadı. Şeyin İran'ın petrol satış fiyatı 60 dolar almış bütçenin hesabında. Oysa geçen sene 37,5 dolardan satılmış. Yani dünyada fiyatların bu sene bu kadar fırlayacağı, petrol fiyattan fırlayacağına dair Hiçbir gösterge yok. Dolayısıyla böyle bir problem var. Ondan sonra e, İran Merkez Bankası Başkanı'nın ilginç bir açıklaması var. E, e, Merkez Bankası Başkanı diyor ki e, e, e, bankalar karları var diyor. Kar gösteriyorlar diyor bu şeylerde. Fakat diyor bankaların batık borçlu şeyleri kredileri 48 milyar doları buldu. 48 milyar dolar batığı olan bir bankacık sistemi nasıl kâr edebilir diyor. Şimdi bu kadar kuşkunun olduğu bir bütçe geçer mi geçmez mi meselesinde e, bugün bakınca problemli gözüküyor geçmesi. Ama tabii nasıl bir olay olacak onu kestirmek çok güç. E, bu e, önemli bir süreç çünkü İran'da da görebildiğim kadarıyla en önemli e, sıkıntı e, ekonomisinden geliyor. Ekonomisi çok e, problem içerisinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Mesela e, İran'ın e, 2009-2010 döneminde yani o şey, hicri 1388'in yarısında ihracatı Petrol ve gaz ihracatı %45 düşmüş. Neden yani böyle oluyor? Petrol fiyatları çok düştü. Çok ya. düştüğü için evet. Evet yani o orada çok ciddi bir şey. Şimdi Irak e için de pardon bir parantacım aynı sorun benzer bir sorun daha doğrusu gündeme gelmişti IMF'den de. 3 küsür milyarlık dolar olarak bir kredi almış. Bu düşüşten dolayı yani yüzde evet. 90 evet. çünkü petrol ihracatından elde ettiği gelir olduğu için onların da Irak'ta böyle bir durum olmuş. Üstelik bir şey daha çıkıyor. Bütçeyi sunarken anladığım kadarıyla devlet başkanı bütçe gelirlerinin petrole bağımlılığını düşürdüğünü düşürdüklerini ileri sürmüş. Oysa yapılan hesaplarda e, tersi çıkıyor. Geçen sene %61 civarında bütçe gelirleri, petrol gelirlerine bağlıken bu projeksiyon 68'e çıkartıyor. Dolayısıyla ortalıkta e, sorunlu bir bütçe var ve çözemediği sorunları da hemen şey yapalım. İran ekonomisinin büyüme sorununu nasıl çözeceği belli değil. İşsizlik oranlarının yükseldiği söyleniyor. İstatistiklerde bir yükselme var. Fakat onun da ötesinde olduğu söyleniyor. Enflasyon e, resmi, e, rakamlar zaten yükselmeyi işaret ediyor. Ama e, hani diğer göstergelerle falan desteklendiğinde daha da çok olur gibi geliyor. Bu arada ilginç bir şey daha var. Yani o da ben, beni şaşırtan bir nokta. Bu İran'la ilgili her şey beni şaşırtıyor. <gülüyor> e, e, beşinci ee, e, e, kalkınma planı 2010-2015'i kapsayan plan yıllık büyüme, ortalama büyüme oranını yüzde 8 öngörüyor. Yüzde 8 büyüyecek İran. Fakat enflasyonu da yüzde 12 öngörüyor. Bu da garip bir olay. Ee, yani bu kadar yüksek bir enflasyonu planlamak da bir enteresan bir şey. Şimdi hükümet tersini iddia ediyormuş. Düşüreceğiz enf enflasyonu. %5'in altına gelimizdeki 3 yılda diyor ve istihdama attıracağız demiş. E, bu e, Devlet Başkanı Ahmet Necat'ın konuşması. Fakat bunu nasıl yapacağı belli değil. Bir de bir ortalıkta böyle bir plan var. Yani İran ekonomisinin bu durumuna baktığımız zaman e, bu ortalıktaki e, didişme, yani nükleer mesele falan filan yani e, bana e, işin e, İran siyaseti açısından özü gibi gelmiyor. Daha çok e, e, iç siyaset açısından olayı dışarı çekmeye mi benziyor, nedir? Yani niye bu kadar e, ters bir oyun oynanıyor onu kestiremiyorum ben bir türlü. Böyledir de diyemiyorum. Ama bu bütçe ve bütçe sırasında ortaya çıkan tartışmalar e, gözüküyor ki ekonomide çok ciddi soru var. Bir noktayı daha eklemek istiyorum. Aktardığım bilgilerlerin bir kısmı tarafsız sayılabilecek bir Arap yani Orta Doğu bölgesini inceleyen bir iktisat dergisindeki görüşler. Diğerleri de doğrudan doğruya İranlı yetkililerin görüşleri. Özellikle de buna dikkat ettim. Yani yetkili derken milletvekili, Merkez Bankası Başkanı falan onların görüşlerini yani onların gözünde dahi çok ciddi sorunlar taşıyan bir bütçe var bunda nedeni ekonominin durumunun hiç de iyi olmaması. Ee, Peki biz pardon bir şey keserek bir şey sormak istiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok uzun zamandan beri başını çektiği bütün dünya ülkelerine de epey baskı yaparak sürdürdüğü bu ambargonun İran ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin payı nedir? Öyle bir şey dedim. Bence büyük. E, bence büyük. Yalnız İranlı yetkililerin havaları bizi pek etkilemez şeklinde e, oluyor. E, büyük olasılıkla bu ambargodan sıyrılma yollarında zaten dünyada vardır. Yani bu ambargo pek de yürümez. Sonuçta bir, bir yerinden bir şeyler girer çıkar ülkeye gayri resmi olarak. E, bir de e, Çin'le ilişkileri e, güçlü. Fakat bunun e, bazı olumsuz etkileri olduğu şu şekilde gösterilebilir. Mesela İran'ın önemli bir ticaret ortağı Malezya oldu. Bunda bir anormallik yok. Yani olabilir bir herhangi bir şey. ama Malezya'dan ne aldığı ilginç çünkü benzin alıyor. Hı, Şimdi orası. İran dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından bir tanesi. Fakat kendi ihtiyacı olan petrol türevlerini üretemiyor. Rafineri çünkü yok. rafinerileri... ...yetmiyor, rafinelerin kapasitesi yetmiyor e, ve kalitesi yetmiyor ama bunlara kaynak ayırmıyor, ayıramıyor. Ayırmaya kalkıştığı zaman tabii ki bazı problemlerle ambargo yüzünden karşılaşıyor. E, şimdi bunun üzerine çözüm olarak ne gibi bir şeyler buluyor? Mesela Çin'e petrol arama izni e, verdiklerini veya vermek üzere olduklarını duydum. Çin firmalar gelip arayacak ona göre bir şeyler yapacaklar. Bu tabii Çin için de önemli bir nokta. Onlar da oradan petrol aldıkları için. Ee, ama hep bu sorun olacak. Yani İran'ın şeyinde, gündeminde bu ambargonun e, rahatsız ettiğine eminim. Hükümetin tavrı yani bize pek bir etkisi olmuyor şeklinde. Ee, şey ambargo e, günlük yaşamı etkileyecek ürünler üzerinde pek fazla yok. Ee, onu e, yani bildiğim kadarıyla e, daha çok böyle stratejik şeyler üzerinde e, oluyor. Ama genişletme olayı başladıkça tabii günlük yaşamı etkileyen e, olaylara da gelebilir. Onu şu anda galiba Çin'i kimse ikna edemiyor. Yani genişlemesine karşı Çin <gülüyor> varlığı olana bir evet dedi. Ondan sonrasında galiba ikna olmuyor. Sanırım Ama bu yani. İran'ı rahatsız ettiğine ben eminim. Evet tabii sanırım Rusya'da son Rusya'dan gelen son resmi açıklamada genişletilmesi konusunda erken yani ihtiyatlı davranalım falan gibi iki, iki anlamada gelebilecek ama daha çok genişletilmesine karşı olduğunu da hissettiren bir yorum da Rusya'dan da geldi diye hatırlıyorum. Evet yani ben de genişletilebileceğini sanmıyorum yani kolayca genişletilebileceğini sanmıyorum. Ama e, İran'ın bu olayı bu şekilde gündemde tutmasında e, ve kendisine karşı dünyada işte Amerika'nın başını çektiği bir düşmanca hareket olduğunu ortaya e, bu kadar e, sürmesinde iç etkenlerin olduğunu düşünüyorum. Ve bunların başına da ekonominin geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla komşumuzun e, e, iktisadi e, durumunda bir e, ciddi sorun var. Şu anda iki taraftaki komşumuz, yani komşularımızın hepsi ciddi ama bunlar tabii çok önemli komşularımız Yunanistan ve İran. ikisinde de çok ciddi ekonomik sorun var. Bunu bir kaygıyla beraber söylemek istiyorum. Türkiye'nin tabii dinamiği bu iki ülkeden de farklı. Ama civarınızda bu kadar rahatsızlık varsa sizin de ek olarak dikkatli olmanız lazım. Benim de görebildiğim uzunca bir zamandır başka konularla meşgulüz. Ee, o konuları küçümsemek istemiyorum ama yani bu ekonomiyi de, de, pek şakaya gelir bir durumu yok. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkürler. Hasan Ersel'de Ekonomi Notları. Evet Hasan Ersen'le ekonomi notlarından sonra şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak Hilal Kaplan'la. Darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonu sözcülerinden Hilal Kaplan'la birlikte olacağız. Kendisi aynı zamanda taraf gazetesi yazarı ve bu pazar günü 28 Şubat'ın yıl dönümünde Taksim Tünel'den Taksim Meydan'a da ...bir yürüyüş var... ...erken final... ...bin yılın sonu diye de adlandırılıyor... ...onu zaten Türkiye'de... ...epey de gündemde olan... ...sürekli hiç gündemden inmeyen... ...darbe tehditleri... ...meseleleri soruşturmaları... ...üzerinde de konuşmak için... ...bir fırsat bulacağız... Açık Gazete... ...evet Açık Radyo 94.9... ...aynı zamanda Açık da... ...yayın yapıyoruz... Biraz önce de söylediğimiz gibi anonsunu yaptığımız gibi darbelere karşı 70 milyon adım koalisyonunun sözcülerinden Hilal Kaplan'la birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda taraf yazarı bir de Henüz Özgür Olmadık adlı kitabında yazarlarından. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında ta o ilk bu tartışmaların olduğu zaman da sizi istemiştik burada konuk etmek fakat bir türlü ...biz organize olamadık... ...ondan <gülüyor> demek ki... Bugün, <gülüyor> ...bugüneymiş, bugüneymiş <olsun. gülüyor> evet. Evet, e, peki şimdi bu... ...ne konuşalım... <gülüyor> ...28 Şubat <gülüyor> süreci deyince de çok... Evet. E, çok ...artık insanlar... ...galiba çok da iyi hatırlamıyorlar. Hı -hı, hı -hı. Biraz hatırlatmakta fayda ha, var evet. belki. E, bildiğiniz gibi... ...Refah Yol Hükümeti e, baştaydı... E, ...o dönem... E, Böyle alttan alta kıpırtılar başlamıştı. Ordu rahatsız, işte e, bir şeyler olabilir her an falan gibi. E, Erbakan'ın bazı e, icraatlarına işte verilen tepkiler vardı. E, o dönem yine Türkiye'de e, belli bir baskıcı e, linç kültürü de o dönemin etkisiyle gelişmekteydi. İşte Ahmet Kayan'ın başına gelenler de yine e, o dönemin önemli olaylarından birisi örneğin. 28 Şubat diye sebebi de e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında e, generallerin e, hükümete dikte ettiği e, 28 Şubat kararları var, maddeler var. E, Erbakan bir süre dirense de bunları e, imzalamak noktasında sonuç olarak e, bu kararların altına imzasını attı ve yani e, ordunun dediği oldu yine e, her zamanki gibi. 1997 yılı. 1997 yılı, 28 Şubat MGK toplantısı ertesinde. Günümüzde de o dönemden itibaren bu kararların etkisini, o sürecin etkisini hissediyoruz aslında. Yavaş yavaş ortaya kalkmış olsa da hala tam olarak beri taraf olmuş değil. Yani bugün hala uğraştığımız belli başlı sorunlar o dönemden yadigar. İşte. ...hep tartıştığımız katsayı e, uygulaması gibi... ...başörtüsü yasakları mesela o dönem kurumsallaştı... E, ...bütün üniversitelerde vesaire... E, ...28 Şubat süreci e, daha önceki dönemlerde olduğu gibi... E, ...ordunun kendi e, istediği yönde siyasete müdahale etmesi... ...ve yönlendirmesinin örneklerinden birisi... ...darbeler tarihimiz çok zengin... ...28 Şubat'ta e, bunun e, örneklerinden birisi oldu... Evet daha yani bu sabah da konuşuyorduk. 12 Mart'ta darbe olduğunu mesela darbelerden şikayetçi olan bir taksi şoförüyle konuşurken bilmediğini fark ettim de. 12 Mart 1971'de bir de, bir de o zaman darbe mi olmuş dedi. O kadar evet. zengin bir şey var. Tuhaf yani. Evet. Hakikaten bol bol tarih var. Yani mesela... Bu Wikipedia'dan da baktığımızda e, Cumhuriyet Gazetesi'nin işte 1 Mart 1997 günü yayınlanan manşeti de muhtıra gibi tavsiye demiş Zaten kendileri de o zaman bunun evet. bir muhtıra olduğunu medyada Tabii. da söylemişler. Yani, yani zaten e, bu metinlere baktığımızda 27 Nisan muhtırasında da en son büyük kanıt muhtıra olmadığını iddia etti Fikret Bile'ye ama... Ee, dilin kendisi zaten gösteriyor yani orada hani ordunun bir şeyleri dikte ettiğini, ordunun karar verdiğini ve siyasilere, sivil siyasetçilere bunu böyle yapacaksınız dediğini ve sivil siyasetçilerin de buna boyun eğdiği noktada e, o isteğin gerçekleştiğini ve darbe olduğunu gösteren e, bir sürü kanıt var. Evet yani şimdi bu <gülüyor> 1997'deki 28 Şubat sürecinin üzerinden epey yıl geçmişken de En önemli dönüm noktalarından biri bu sizin biraz önce sözünü ettiğiniz Hı -hı. zihniyetin değişmeye zorlandığını diyeyim. Yani değişmek zorunda kaldığını gösteren epey ipucu var. Yani Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa olarak Hı -hı. E, pek çok yüksek rütbeli subay da Hı -hı. E, doğrudan doğruya darbe hükümeti görevini iskat gibi ağır suçlarla anayasal. Suçlarla mahkemeye verildiğini bunun için gözaltına alındığını ve hatta tutuklandığını görüyoruz. Bu önemli bir şey yani 28 Şubat'ın o yüzden de yani sizin de bu 70 milyon adım koalisyonunun bildirilerinde de o 28 Şubat'ta bin yıl sürecek bir hı hı. modelden bahsediliyordu. Evet. Ama pek bin yılın sonu erken final diye de esprili bir başlıkla verilmiş. Evet. Biraz da bundan bu zihniyet dönüşümünden bahsedebiliriz belki. Yani 28 Şubat'la günümüz arasında aslında çok fazla farklılıklar var her açıdan. En başta siyasal iktidar olarak baktığımızda o dönemde dediğim gibi Erbakan çok kısa bir süre direnmesine rağmen sonuç olarak imza attı altına. Ve aslında kendi kendini feshetmiş olduğu bir tarafıyla. Ama 27 Nisan en muhtarısına baktığımızda hükümet hemen işte Cemil Çiçek vesilesiyle açıklama yaptı. Ve hani ordu işte e, sivil siyasete karışmasın. Dedi. Karışamaz dedi. Ve ardından da seçimlere gittik zaten. Yani o bir resleşmeydi ve arkasından %47 oy aldı AK Parti bildiğiniz gibi. Bir sivil siyaset, sivil iktidarın böyle bir e, karşı çıkışı var 28 Şubat'la fark olarak. İkincisi medya Açısından çok büyük farklılıklar var. O dönem işte bugün hep merkez medya dediğimiz medya organları tamamen e, ordunun e, hoşnut olacağı şekilde başlıklar atıp e, işte e, gündemi gelip bir şekilde e, hükümetin de devamlı meşru olmadığını alt metin olarak e, halka yayan bir yayın yaptılar. Bugün ise e, artık merkez medya o kadar merkez değil çünkü... Bir sürü farklı artık medya grubu var ve darbeci olmanın kendisi en başta bugün lanetlenen bir şey. Evet yani merkez medyanın tipik temsilcilerinden biri, biri sayacağımız bir gazetenin baş yazarı yöneticisi de hı hı. bu biraz önce sözünü ettiğimiz birlikte sözünü ettiğimiz bu büyük anıt E muhtırası diye evet. adlandırılan şeyi de eleştiriyor ve Hatta bir dans söz benzetmesiyle de <gülüyor> kıvırdığını geri aldığını yazacak kadar değişiklikte <gülüyor> olduğu <gülüyor> görülüyor. Evet bu anlamda ya sadece e, iktidarda değil hükümet boyutunda değil medya boyutunda da çok büyük e, farklılıklar var. Ee, toplumsal muhalefete baktığımızda yine o döneme göre çok büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Ee, günümüzde artık e, devletin aramıza koymaya çalıştığı o suni duvarlar o kadar işlevsel değil. Yani işte Müslümanlar solcularla işbirliği yapıyor, Aleviler sünilerle işbirliği yapıyor, işte gayrimüslimler Müslümanlarla işbirliği yapıyor. Artık yani bu darbe denen şeyin e, hepimizi aynı anda vurduğunu, aslında hepimize zarar verdiğini ee, anlamış olmamızdan dolayı darbe karşıtlığı söylemi e, çok fazla e, popüler ve hani e, kıymet bilir hale geldik bu söylemin kendisini Darbele karşı 70 milyon alım koalisyonu bunun en büyük örneklerinden biri. Yani pek çok STK'yı bir şemsiye olarak altında barındıran bir koalisyon ve pek çok farklı kesimden insanlar var. Bu anlamda 28 Şubat'ta günümüz arasında toplumsal muhafet açısından da çok büyük farklar var. Bunlar da tabii darbecilerin işini zorlaştıran faktörler. Evet yani böyle bir söyleşi o tarihte yapmayı doğrusu hı hı. biraz da öz eleştiri yaparak söyleyeyim tabii. medya adına kendimize düşünemezdik bile. Yani hı hı. ben sizi burada konuk etmeyi ve evet. bunları bu rahatlıkla bu analitik ...boyutla konuşabilmek evet. pek cesaret edebileceğimiz bir şey olmayabilirdi evet, yani. Hepimiz o zihinsel dönüşümden kendimizce pay aldık yani toplumun tüm kesimleri. Artık bir şeylere daha farklı bakmayı ve devletin farklı vücutlarda aslında hepimize aynı şeyi yaptığını yavaş yavaş fark etmeye başladık. Geri dönüş aslında gayet gayet büyük yani 28 Şubat bildirisine baktığımızda ya da kararlarına Hı. yani bugün... Bunlardan herhangi birinin yazılması bile ciddi tartışmalara yol açar ama çok Hı -hı. rahatlıkla bu kararlar alınmış. Yani neler yapılması, tek tek e, eğitim kurumları ne şekilde düzenlenmesi, kıyafetinin ne şekilde olması, e, memurların nasıl görevlendirilmesi, nasıl görevlerinin sona ermesi, devletin neredeyse bütün sistematiğine dair tek tek madde madde yazılmış. E, 20-18 maddelik bir şey. Hı -hı. Hı -hı. E, yani bugün böyle bir bildirinin dahi Hı -hı. herhangi bir kurum tarafından çıkabilmesi ihtimali galiba... Epe uzamızı da yani gerçekliğin bütünüyle değiştiği bir süreçmiş gibi Kesinlikle. görünüyor tam dediğiniz gibi. Evet yani mesafe aldık tabi e, yani hala şey tartışmaları var bu sabah gene konuşma fırsatımız oldu özellikle e, Liha Üniversitesi'nden Henry Barkin e, bir e, konuşmasından bir bölüm yayınladık orada o vesileyle de şeyin ne kadar Türkiye'de hala bazı kavramların tartışma konusu olduğunu da biraz daha hayretle görme fırsatı verdi Yani sivil vesayet evet. e, gibi bir kavram atıldı mesela ortaya. <gülüyor> e, Profesör Baki de diyor ki ya sivil vesayet dediğiniz şey demokrasidir. Siviller zaten vasidir. Evet. <gülüyor> yani bunu kendi... bazı siyaset bilimcilerimizin iyi anlaması lazım gerçekten. Evet bunun hala tartışılıyor olması evet. da işin biraz daha öbür tarafı biraz da karanlık tarafına dönmüş oluyoruz. Yani bu hala tartışılıyorsa Hı -hı. yani mesafe aldığımız şüphesiz 28 Şubat <gülüyor> 1997'ye göre ama Hı -hı. sivil vesayet gibi bir saçmalığı da hala evet. konuşuyor olmakta zül yani. Yani demokrasi algımızda bir problem var dediğiniz gibi aldık ki bunu da belki biraz normal okumak lazım çünkü demokrasiye bir türlü geçememiş bir ülkede yaşadığımız için yani bu kadar zengin e, tırnak içinde zengin bir derbeler tarihine sahip olduğumuz için e, belki insanlar demokrasinin böyle bir şey olduğunu yavaş yavaş e, idrak edecekler ama ama gene de öte yandan gene Barkin konuşmasında ilginç bir şey tespit daha vardı hı hı. yani. Bir de oradan baktığınız zaman Amerika'dan filan dışarıdan hı hı. E yani bunca yıl bütün bu darbelere biraz önce birlikte sözünü ettiğimiz sayısız darbe ve darbe teşebbüsüne rağmen e, her seferinde de halkın kesin olarak oyuna sahip çıktığını ve başka ülkelerde demokratik ülkelerde görülmediği kadar yüksek katılımla evet. ben kendi kaderimi değiştireceğim diye oy kullandığını ve işte hmm. Birkin verdiği ilginç bir örnek vardı Evren güçlü adamı işte Darbe'nin devletin şu partiye oy vermeyeceksiniz buna vereceksiniz dedi ve arkasından da gümbür gümbür evet. Anavatan Partisi'ne oy verildi. Aynen yani öyle. bu tarafı çelişkili de bir gerçeklikten Hı -hı. bahsediyoruz. Tabii Türkiye'nin bazı açılardan da örnek olması durumu var. Tıpkı işte bir zamanlar Chomsky'in yaptığımız bir mülakatta bize söylediği gibi Hı -hı. yani Türkiye'de de entelektüellerin bir kısmı da bütün her türlü. Hükümetini kendi hükümetinin zalimliklerine karşı çıkarak... He yıllarca hapiste yatmayı göze alacak. Medeni cesareti de gösteriyorlar. Bu da başka yerlerde yok gene. Bu da demokratik evet. bir şey. Yani Kesinlikle. tuhaf. Hı hı. Yani e, halkımızda şey var dediğiniz gibi. Hani böyle Sokaklara çıkıp bir darbe karşıtlığı bugüne kadar belki çok yeni yeni oluşan bir şey ama sandıkta her zaman için darbecilerin cevabı verilmiş bir şekilde. Hem de çok net bir şey. Çok net evet. Yani e, oy patlamasıyla. En son işte evet. AKP'nin yüzde 47 oy almasında gördüğümüz gibi e, darbe darbeciliğe karşı böyle halktan net bir tepki var. Şey de iyi koymak lazım tabii ki. Yani Türkiye'de askeri vesayetin sonlandırılması noktasında bir daha darbelerin olmaması noktasında mücadele etmek kesinlikle önemli. Ama hani darbecilikle mücadele amacına ulaştığında sonuçta ülke bir gül bahçesine dönmeyecek. Yani muhalefetin sonu yok. Sonuç olarak hükümette işte sivil da çok fazla hatalar yapıyorlar. Çok fazla zulümlere imza atıyorlar. Bunlara karşı toplumsal muhalefet her zaman için canlı bir şekilde tutulması gerekiyor. Ama... Ee, hani düdük çalıp oyun bitme ihtimalinin ortadan kalkması gerekiyor. Oyunun devam etmesini sağlamak evet, oyun zorundayız. Oyun kurallarının, kalelerin yerlerinin değiştirilmesini muhakkak önlememiz lazım. Evet, yani çok ilk, önemli. i̇lk amacımız o mu? Evet. Çünkü o... öbür türlü oyun devam etmezse zaten yapılacak çok fazla bir şey yok. Evet. Yani mesela bu anlamda da sürekli söylenen bir şey var. İşte bunca zaman darbe yapıldı diyorsunuz. Diyorlar mesela dost meclislerinde de konuşulan Hı -hı. bir şey. Ben nakledeyim. Ama görüldüğü gibi hepsi silah kullanılmadan yapıldı. <gülüyor> ya silah bir tarafın <gülüyor> elinde zaten. <gülüyor> yani. ne, hangi neden bahsediyoruz? Evet. Ee, Kaldık yani 12 Eylül'ü yani hafızalarımızda hani evet, taz, ben belki 80'ten sayın... sonra doğmuş bir insanım ama 12 Eylül alakalı hem çok okudum hem çok işte görüntü vesaire izledim hem kişisel tanıklıklara kendim e, duyma imkanım oldu. Yani inanılmaz bir şiddet ortamının e, oluşturulduğunu görüyoruz ve hani askerin eline bu imkanı vermemek gerekiyor bir şekilde. Yani asker hani bir şekilde e, elindeki silahın halkın vergileriyle verildiğini ve onu halka doğrultmanın kendisinin e, çok büyük bir onursuzluk olduğunu e, anlamak zorunda. Bunu anlamak için de e, hukukun e, yollarını işletmek şart. Evet, yani demokrasinin herhalde hukukun üstünlüğü ve hiç kimsenin de hiçbir kurum ya da kişinin de hukuk kurallarının... Münezzeh olmadığını. Evet, onun evet. dışında münezzeh olmadığını da dediğiniz gibi göstermesi lazım. Ee, Peki genel son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bu tutuklamaları ve bundan sonra mesela... Ya, İster istemez bazı gazetelerde hatta televizyon pek fazla seyretmemeye çalışıyorum. <gülüyor> Allah bu da baba biliyor. Evet. Fakat gözüme çarptığı kadarıyla da bütün o son dakika çerçeveleri arasında filan. E i̇şte darbe olur mu, olmaz mı şimdi bu durumda ne yapacaklar? Sinirlendiler aslında bir bir durumda oldu askerler hı hı. arasında deniyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu andaki gidişatı nispeten olumlu buluyorum. Yani sonuçta belli darbe planları ortaya çıktı ve bunlar hakikaten resmi kayıtlar. Tarafa gelen o üç bavul dolusu belge hep askeri antetli işte CD'ler, kağıtlar, belgeler vesaire. Bunların hesabının sorulması lazım. Yani eğer bu planlar yapıldıysa... Bu planlar hayata geçseydi zaten bir kısmımız hayatta değildik, bir kısmımız içerideydik vesaire. Yani planlar hayata geçmedi diye e, birilerinin yargılanmaktan münezzeh olması mümkün değil. Aksine dediğim gibi belli bir yaptırım olması e, şart ki e, ordu mensupları da artık e, çok net görmeliler. Yani darbeciliğin e, etik vesaire bir yerden çok hani hukuki olarak bunun bir yaptırımı var artık bu ülkede eee cezai bir yaptırımı var ve bu, bu orgeneral olsun işte general olsun ne kadar yüksek rütbeli olursa olsun kimsenin bundan münezzeh olmayacağını bir şekilde insanların anlaması gerekiyor. Evet belki de en önemli işte dönüm dönüm noktası mıdır değil midir tartışmasının odak noktasında yatan şey de bu herhalde. Evet. E, yani bu zihniyetin e, bunun e, sorumluluk doğuracak ...bir şey oldu ve cezasız kalmaması, kalamayacağının da ortaya çıkması gibi bir durum var. Yani korku ve kaygı da seziliyor aslında. Evet. İlk defa olarak belki de Türkiye'de. O kadar uzun zaman bunlar dokunulmazlık. Hı hı. Yani İngilizce'de impunity dedikleri hı hı. çok benim önemsediğim bir kavram var. Yani hiçbir dokunulmazlık da değil o tam. Yani hiçbir her şeyin dışında tutulabilmek. Her tür yaptığımda münezze. Evet, evet, evet, doğru. Onun verdiği uzun bir alışkanlığın sona ermesi gibi de bir durumla karşı karşı diye de düşünüyor insan tabii. Yani. Evet, şu an karşı karşıyayız. O yüzden yani bir şekilde hukuk yollarının işletilmesi noktasında... Şey çok önemli kamuoyu desteği çok önemli yani bu en son yapacağımız yürüyüşte pazar günü yapacağımız yürüyüşte bu kamuoyu desteğini vermesi açısından mesela balyoz darbe planları ortaya çıktıktan sonraki hafta sonu pazar günüydü sanırım yine ya da cumartesi 23 Ocak'taki yürüyüş. Ee, o kadar ayaza kara rağmen e, 2000-3000 kişi e, geldi o gün o yürüyüşe ve o inanılmaz bir kamuoyu desteği yarattı. Sonuçta Haksa da bu e, yapılan e, incelemelerin, soruşturmaların, yargılamaların bir karşılığı olduğunu e, gösterdi. O yüzden bu pazar günkü yürüyüşte yine e, kilit öneme sahip diye düşünüyorum. Evet bence de o avide nakletmişti o yürüyüşten yani beklenmedik fevkalade kötü hava şartlarına rağmen insanlarda ciddi bir canlı katılım evet. yani sadece sayı olarak değil e, baya katılım düzeyinde evet. de çok Coşkulu. büyük iştiyakla hani evet. böyle yeni yeni sloganlar çıktı bir anda ortaya işte tankların üstüne çıkarız diye örneğin birisi bağırdı. Bir anda ben basın açıklamasını okurken bir anda herkes böyle tankların üstüne çıkarız diye slogan atmaya başladı. Aslında bir slogan değil de bir ahenk de yok yani slogan olacak ama o halktaki öfke artık darbecilerin bir şekilde ele ayak çektirmesi gerektiğine dair öfkeyi çok net yansıtan anlardan biriydi benim için de. Ki aslında o günkü hava koşullarını vesaireyi de belki bir daha anmakta fayda var. Çünkü e, en yoğun kar günlerden evet. biriydi. İstanbul'da herhangi bir yerden bir yere gitmek mümkün değildi. Eksilerdeydi hava sıcaklığı. Evet, yani yürürken zaten üzerimiz bütün buzdu tünelden Taksim'e doğru. Evet. E, ciddi bir kalabalık toplandı. 10 bin kişiye yakın ya, e, bir kalabalık vardı neredeyse. İyi niyetli. <gülüyor> i̇yi niyetliydi. <gülüyor> Valla fotoğraflarım var. Gösterebilirim. <gülüyor> Siz kaç dersiniz? Metrekareye diye düşen insan sayısından <gülüyor> hesaplayabiliriz. Ee, ama yani nicelik olarak da nitelik olarak da evet, e, önemli bir şey. Önemli burada şey. başka da bir e, şey geliyor aklıma çağrışım yoluyla. Biraz önce sizin söylediğiniz bir şeyden insanlar e, insan yerine konmamanın da büyük bir sıkıntısı ve öfkesini dile getiriyorlar. Nitekim o son yürüyüşte bunun e, tepkilerinden biriydi. Aynı şekilde mesela de yapılan e, büyük bir haksızlık var. Yani sadece hı hı. görevini yaptığı için hı hı. E, görevden alınan, meslekten men edilen bir evet. savcıdan bahsediyoruz. Şimdi diğer savcıların hı hı. en azından bir kısmı görevlerini iyi yapmak isteyen e, hukuk insanlarının, hukuk e, adamlarının ve kadınlarının e, esas itibariyle bunu Kabul etmediklerini, en azından bir kısmının kabul etmediklerini gösteren belirtiler de var bence. Savcıların da daha sonraki soruşturmalardaki tavrında. Bu böyle bir şey nasıl olabilir? Yani hı hı. Be, be, Yazıyorsunuz iddianameyi. Yani eksikleri, usulü hataları olabilir ve değiştirilebilir savcının evet. kendisinde söylediği gibi. Tabii. Hatta disiplin eğer şeyi varsa, gerekliyse o hı hı. ama... ...iddianamede söylediklerinden içeriye ilişkin hı hı. olarak görevden alınması kabul edilebilir gibi bir şey değil ve bu yankı yarattı <gülüyor> sanıyorum. Tabii o zaten hukuki. bir gözdağı vermekti yani Ferhat Sarıkaya'nın Şamdin iddianamesinden dolayı meslekten ihraç edilmesi yani... Eğer siz e, bir şekilde generallere bulaşırsanız onları herhangi bir şekilde e, suçlamaya kalkarsanız işte sizin bütün hayatınızı sona erdiririz. Bütün mesleki kariyerinizi sona erdiririz gibi verilen bir gözdağıydı. O da e, hükümetin o dönem yine e, yaptığı yanlışlardan birisi savcının arkasında durmaması yani bir şekilde hukukun işlemesinde e, öne ayak olmamasıydı. E, neyse ki e, bugün yine nispeten daha farklı e, bir bakış açısı sahip. Ee, o yüzden e, kamuoyu desteğini tekrar altını çiziyorum. Yani bir şekilde kamuoyu desteğinin bu e, soruşturmaların, yargılamaların hukuk çerçevesinde devam etmesi açısından e, çok büyük e, önemi var. O yüzden pazar günü herkesi Taksim Tine'le saat 3'te bekliyoruz. Evet bu pazar günü saat 3'te. Ee, bir de e, demin söylediğinizden gene bir sıçrama yapıyorum. Hı hı. Ve e, şimdi e, mesela özellikle şeye karşı yapılmış olan... Bu 367 meselesinde işte e, Cumhurbaşkanı ve erken e, tekrar seçime gidildi. Evet. Patladı olay yani ve ondan sonra da %47 gibi yarıya yakın oyunu al alarak kamuoyunun bir tepkisi, seçmenin bir tepkisi göründü. Fakat bu sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarılarıyla... <gülüyor> ilgili bir şey olarak görülemez herhalde. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki değil. Yani bu hükümetin de sürekli bir sürü yerde hata yaptığını filan da açıkça koymak lazım. O, tabii yani ki. kendilerinin de öyle algılamadığını umuyorum. Yani biz çok başarılı olduğumuz için aldık. Zaten sonraki işte belediye seçimlerinde de az evet. çok bir oy kaybından onu hesaplamışlardır diye düşünüyorum ben de. O dönemin kendine has bir havası var. 22 Temmuz seçimlerinden önceki süreçte. İşte Büyük Anıt'ın Cumhurbaşkanı Başkanlığı meselesinde muhtırayı vermeden öz, sözde değil özdeleyik bir cumhurbaşkanı istiyoruz sözü gibi. Sonra muhtıranın verilmesi işte cumhuriyet mitingleri vesaire. Yani e, bu da, bir şekilde darbe olmasına e, yönelik bir e, kamuoyu oluşturma çabası vardı ve bunun sinyalleri vardı. Fakat hükümet dik durunca e, bu, bu çabalar bir şekilde geri tepti ve halk da bunu gördü ve buna desteğini verdi en fazla aslında. Çok önemli bir mesele. Evet. E, İler Kaplan çok teşekkür ederiz ama ben bir şeyi ederim. de e, bir kez daha hatırlatalım. Evet. Yürüyüşümüz, Yürüyüşümüz. E, bu pazar günü Taksim Tünel e, Meydanı'nda saat 3'te başlayacak. İstiklal boyunca yürüyeceğiz yine binlerce kişi inşallah. Belki on binlerce. <gülüyor> evet, ordunun medyanın yüksek mahkemelerin ve dev anası sivil olmayan toplum kuruluşlarının el ele vererek gerçekleştirdiği Dünyanın en ahlaksız postmodern darbesi 28 Şubat'ın yıl dönümünde deniyor. Öyle başlayan da küçük bir hı hı. duyurusu var. Erken final bin yılın sonu deniyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. çalacağımıza baktım. George Harrison'ın da e, doğum günü bugün 1943'te 25 Şubat'ta doğmuş. Kendisi 2001'de ölmüştü. Biliyorsunuz İngilizlerin yetiştirdiği en önemli rock gitaristlerinden besteci, şarkıcı ve tabii biraz da Beatles'ın elemanı olarak biliniyor. Daha sonra da çok önemli bir Traveling Will Breeze diye adlandırılan bir grup denemesi de var. Çok ünlü isimlerle. Biz George Harrison'ın Beatles'dan ayrıldıktan sonraki yaptığı önemli müzik parçalarından biriyle onu anmak istiyoruz. Her şey geçicidir. All Things Must Pass. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık gazete.